Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız Laflayacağız dinleyicileri Atilla Aygin'le beraber 3. sezon Yeni sezonun ilk misafirini evimize davet ettik Atilla bu senin biraz evvel söylediğine göre 76. program. Evet laflayacağız 3. sezonda giriyor ilk programda karşınızdayız. Hepinize iyi akşamlar. Ee, bu kadar uzun soluklu olacağını düşünmüyorduk açıkçası 3 sene önce ama. Evet 3 sene önce buna başladığımızda dediler ki bir ilk 5-10 <gülüyor> misafir çağırırsınız programa. ...ondan sonra kimseyi bulamazsınız. <gülüyor> Biz i̇ddialıyız bu iddialıyız. konuda. İddialıyız. 76 evet, kişi evet, bulmuşuz. En azından 3. sezona gördük. Evet. Aa, Kim bu akşam konuğumuz? Bu Hıramet. akşam e, sevgili Harun İzer... ...konuğumuz. Geçen sene sonunda konuşmuştuk evet. kendisiyle. İlk programı kendisiyle yapmak üzere. Evet. Ee, Araya yaz girdi. Araya yaz Ama girdi. Harun bizi kırmadı geldi. Kırmadı, geldi. Ev stüdyomuzda. Evet, bir festival... E, ...hikayesinin sonrasında festivalle başlayacağız. Evet. Harun hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Harun. Çok teşekkürler davet için. Ee, biz tabii her zamanki gibi geçen seneden kalan adetlerimizi evet, unutmuyoruz. Bir, bir eğitimle girelim istersen. Ha, olur tamam direkt başlayalım. Anaokulundan da başlayabiliyorsun. Liseden de <gülüyor> tamamen sana kalmış. Vallahi hiç o, böyle o kadar spesifik hatırlıyorum ya yani eğitim denilen şey şimdi hani çok şey olacak klişe olacak tabii de aileyle başlıyor aslında yani bu arada hani şey değil yani eğitim böyle okula girdin o zaman eğitilmeye başladığın gibi bir şey yok sonuçta. Şimdi düşününce o aklıma geldi yani insan eğitimi aslında hani bebekliğinden başlayarak zaten annesinden babasından almaya başlıyor yani ee, ama oradan çok şey yapmayayım hani ben e, şeyde bir belki şu detayı vermek ilginç olabilir ilk biz Yeni Levent hatta Oyak sitesindeydik biz ben okula başladığım dönemde. Işte... Yakın yerlerde oturmuşuz. Evet, Aynen. Biz işte, daha katman, Gayrettepe ha. üçgeni. Evet yani o işte şey 60'larda yeni evini yapılmaya başlanan, e, hatta benim şu anda evim işte Esen oradan öteye böyle Esentepe, Levent tahminen işte birinci Levent ikinci üçüncü falan öyle gitmiş orası Oyak sitesi de şey bu ordu yardımlaşma kurumu zaten şeyin hemen yanında askeriye vardı ben çocukken. Neyse orada başladım. İlk okulda gittiğim ilk okulun adı da 12 Eylül <gülüyor> ilk okulu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hatta şeyi hatırlıyorum bir keresinde böyle tam işte 75 doğumluyum ben. Ee, tam 80 sonrası falan açtı işte ne zaman 6 yaşında falan giriyordu kursa okulu 6-7. Yeni açılmış okul. Yeni diyorsun. açılmış okul. Yani zaten açılmış hemen adını dönemin ruhuna uygun bir şey de vermek <gülüyor> durumunda kalmışlar herhalde. Değiştirmişler belki de. Tabii tahminen öyle. <gülüyor> Ee, biz de bir gün sokağa çıkardılar, şeyi hatırlıyorum. E, hadi herkes bütün okul sokağı böyle hemen o okul şeyde, yani şu anda e, Ak e, genel merkezi var orada, evet, o büyük kuleleri Sabancı var. Ya. Kulelerin Sabancı kulelerini, evet, Sabancı kulelerin hemen yanındaki okul bu. Biz de hemen orada şeyin işte ana caddeye çıkardılar, Levent o ana caddesine, büyük dere caddesi. Böyle bir araçlar geçti bir şey oldu falan. Meğer Kenan Evren geçiyormuş. Bizi ona alkışlattılar falan filan. Bunları hatırlıyorum. Ee, Aa. biraz Aa. siyasetten geldik. Abdur evet, <gülüyor> ağır girdik ama. Ağır girdik biraz. yani. Evet. Neyse. O 12 Eylül'dün bende kötü anları vardı işte. <gülüyor> i̇şte evet, evet yani. Biz de orada çocukluktan onu böyle evet. şey yapmaya başladık ama yani neyse bu bir anekdot olarak aklıma geliverdi şimdi bir anda evet. ama işte ilkokul zaten birazcık böyle hani her şeyin haybe haybeden olduğu böyle bir dönem yani benim için sonra lise de aslında ortaokul ise de birazcık daha şekillenmeye başladı benim böyle dünyam diyelim Avustralya lisesine girdim. E... Avusturya Lises de kolay bir okul değil yani girmek bir Zaten girmek girdim burada sonunda da, da sonra evet, sonra sizi, e, e, Paldır küldür çıktım e, ki üniversiteye rahat gireyim diye Onu belki bir parça anlatırım ama evet. e, Girişim kadar tatlı olmadı çıkışım Ama o böyle benim bir şekilde hayat yolculuğumunda ilginç bir parçası oldu yani ee, şey tabi okul çok da insanı biçimlendiriyor yani orası gerçekten şey e, hala öyle mi bilmiyorum sanıyorum. Meskişehir biraz Biraz kırılmıştır, kırılmıştır ama katılık ve şey devam ediyor Biz hep galiba. konuşurduk böyle Almanca bir de birbirine yakın olduğu için okullar Alman liseliler versus e, Avusturya liseliler ve Almanlar hep böyle bir Alman liseleri biraz daha bir rahat olurlardı evet. bir böyle. Şey böyle yani kelimenin tam anlamıyla daha böyle şey relax yani evet, rahatlardı aynen. gerçekten. Kesin. Biz böyle öyle veya böyle bir şekilde belki bir parça benim dönemimde şeydi bu arada okul kız erkek ayrı idi. Hani o da bir gereksiz bir gerginlik kasıntılık falan da getiriyor tahminen. İşte e, okulun disiplini bir farklı, ağır, nispeten ağırdı diğer okullara göre veya hep öyle olduğu konuşulur. Bir de hep böyle şey bizim e, mezunlar arasında falan da şey konuşulur, hep manyak çıkarmış bu okul diye. Veya sonradan böyle üzerine çok böyle geyi şey yapılan bir konu ama yani ben de sonuçta hani kalkıp da gereksiz yere çok işte kötüydü, şöyle rezildi, böyle berbattı diye söylemek istedim ama çok böyle lise hayatımın çok keyifli geçtiğini düşünmüyorum yani biraz böyle o baskı ve oranın sıkılığı tabii hepimizi etkiliyor ve orada da biraz böyle kendimi yavaş yavaş müziğe orada vermeye başladım belki de şimdi düşününce onu, onu da şey yapıyorum yani belki de o mu kazandırdı sana olabilir tabii her şey bir şey Kaçış. gidiyor bir şey geliyor falan evet. yani evet. Avusturya Lisesi'nden en son programda da Coşkun, Coşkun İnsel evet ha, kapanış programıydı kapanış, evet. kapanış programında çağırmıştık o da kendini müziğe verdi şimdi. <gülüyor> Müzik iyidir tabii. Kaçış evet, güzel bir kaçış kurtulmuş oluyor evet, yani. Evet. yani. Peki sonrası? Ee, sonrasında yani işte biraz dedim ya paldır küldür. bu Süresini e, baktım birazcık tökezleyeceğim. Dedim, benim için üniversiteye girmek daha önemli dedim. Biraz erken ayrıldım. Ee, dışarıdan başka bir iseden son seneyi bitirdim ve İstanbul'u koğa girdim. Ee, Hukuk yani herhalde isteyerek oldu Evet yani ailede de biraz var ee, Babamın da biraz yönlendirmesi oldu ee, Bunun içinde Bir parça benim yani Babam beni ikna etti galiba o konuda <gülüyor> <gülüyor> Babalar fena olmuyor bu konularda <gülüyor> Ee, hani şey böyle işte senin bak hani e, bu tür sosyal ilgin var daha sosyal alanlara merakın ilgin var işte tamam hani matematiğin çok iyiydi ama yine de bir parça o analitik zeka falan filan derken hani e, çok iyi değildi gerçekten fizik matematik böyle daha o fen bilimleri tarafım ama bir taraftan da çok böyle şey hani e, ona yatkın olacağımı düşünüp beni o konuda böyle biraz ikna etti ben de ikna oldum. Yani okey güzel de bir bölüm, hani e, şey olabilir e, ve orada başladı İstanbul'u kud. Yani, baba hayatta mı? E, ya şey bir sene önce vefat etti. Bir sene önce. Buradan senem söyleyelim ismi. Evet. İlkay. İlkay. İlkay. İlkay selam olsun. Aynen. Sağ ol. Ee, yani isteyerek girdin, isteyerek de severek de okudun diye anlıyorum. E, ya ikna olarak girdim diyeyim girdim. çünkü tam anlamıyla isteyerek girdiğimi düşünmüyorum ama Peki, o yaşlarda yani şey açıkçası ben o sıralarda çok böyle kariyerimi nereye götüreyim çok farkında değilim. Müzik merakım vardı. E, elektronik, e, elektronik değil e, bilgisayarlar ciddi bir merakım vardı Hı. ki hani işte 85, 87, 88 falan gibi tarihler bahsettiğimiz. Komutolar falan. Komodor vardı ve ben hani şey evet o Komodor 64'ün <gülüyor> yan komşuya gelmesiyle beraber çok iyi hatırladığım bir anı kendim bir anda yan komşuda unutmuşum ve annem böyle sabah girdiğim evden Akşama kadar nerede bir çocuk diye bütün mahalleyi ayağa Ayak. kaldırmış. <gülüyor> çok iyi. Ben yan komşudayım yani ve işte şey orada bilgisayara böyle gözüm dalmışım böyle herkes oynuyor. Abiler bir şeyler yapıyor falan. Biz orada saatlerce o bilgisayarın içine düşmüşüz. <gülüyor> Kokomu da 64'ün. Sonra bulunca etmediğini bırakmadı bana yani dövmedi de yani böyle <gülüyor> sözler olarak gerçekten çok böyle bir şey olmuştu. Hala aklında kalan bir hatırladır. O zamanlar ne kadar kıymetliydi bir eve... Bir eve bir e, bilgisayar girmesi. Commodore 64'ler şeyidir favorisiydi. Arkasının ondan önce de televizyon girmesi. Tabii. Video, videolar vardı. Bir önceki Veya televizyon olsa metal. Bir renkli, önceki televizyon, yani. renk yani. yani. televizyon. Evet. Herkes apartmanda kimde varsa onun evinde toplulur. İşte Orada çaylar, kahveler, içilir. Hani evet. hanedan seyrediyor. Yani benim evet. için işte 75-80 kuşağı diyelim doğumlar için o bilgisayardı yani evet. bilgisayarlar giriyordu ellere. İşte kimisi için komada 64'ler daha sonra amigalar falan ve ben hani bayağı düştüm onların içine gerçekten. Yani böyle benim şeyim de o büyürken o şey yaptığı şey, şimdi de benzer durumlar işte sosyal medya falan filan başka şeyler. Ama evet, evet bu yeni teknolojiler çocukları ve küçükleri gerçekten çok alıyor içine yani. Tabii. yani. Ben Bakın. çok Bakın. zorlanıyorum. Ee, yani bu Instagram'dan bile bir şeyler yüklemeye yeni yeni becerir hale geldim birkaç senedir. Bir şeye takılıyorum. Ofiste çalışan çok gençler var. Onlara diyorum ki ya diyorum gece sabaha kadar neredeyse uğraştım bunu yapamadım. Aa nasıl yapamadım falan alıyorlar eline. 15 saniye. Yapmayın <gülüyor> ya diyorum. Bu kadar mıydı ya? Farklı, evet Artık dünyalar değişiyor. Evet, değişim de hızlı yani. Çok evet. hızlı. Yakalamak çok hızlı zor. evet eksponansiyel artıyor evet, her şey. Ben TikTok'a mesela ben de uyum sağlayamadım henüz. O, o bizi de açtı galiba. İşte, <gülüyor> evet, yani. değil mi? Aa, çok enteresan bir anekdot var. Benim dedem denizaltı albayı. Bir e, çarkçı basısı dedemin evini ziyarete gelmişti. Dedi ki deden dedi senin denizaltıyı tek başına söker takar. <gülüyor> çok elinden diş gelen bir adamdı. <gülüyor> Evine renkli televizyon geldiği gün beni çağırdı. Bunu dedi. Kuramıyorum ben. Kurar mısın? Dede de dedim iki tane fişi var. Bir de anten fişi, <gülüyor> bir de elektrik, elektrik fişi. Nasıl yani dedim? Çok karmaşık geliyor dedi. <gülüyor> i̇şte, evet. ee, şimdi aynı duruma çocukların eline evet, alıp ee, cep telefonla 15 saniyede yaptığı şeyi sabaha kadar oturup yapamadığımı hatırlıyorum. <gülüyor> derkan <doğru>. içinde. <gülüyor> doğru. Doğru. <gülüyor> Peki ne yapalım? Bir müzik arası verelim. Evet. E, ama e, müzik arası vermeden önce şunu da söyleyelim. Bu akşamın bütün seçkisi Sevgili Harun'dan geldi. E, çok çok keyifli parçalar. E, tek tek istersen parçalara girmeden bir kısaca... Hani... Ne, Neden seçtin diye, mi? Ha. Evet bu bu parçayı nasıl seçtin? Niye seçtin? Ya evet. aslında biraz böyle son dönem şimdi şey listelerin ikinci kısmı daha çok böyle son dönem izlediğim konserlerden bazıları Türkiye'de yurt dışında. Ee, bu ilk parça da şeyden. E, şimdi önümüzdeki hafta Bozcaada'ya gidiyorum. Bozcaada Jazz Festival'inde bir ufak DJ setim var. Onlara böyle güzel bir, yani bir taraftan ben çok jazz çok severim tabii ki ama Caz dışında bir sürü müziği de böyle elektronik dans müziğini de çok severim. Ee, aynı derecede severim yani. Ee, gençliğimde çok severek dinlediğim gruplardan biri Daft Punk. Ee, şimdi bu Christian, Christian Prommer e, böyle başarılı bir davulcu genç Alman nesilden. Galiba. Alman evet evet Almanya'dan böyle şey genç nesil davulculardan biri. Böyle çok güzel bir albüm kaydetmiş. Sonradan fark ettim ben bunu. 2009'da çıkmış bu albüm. Drum Lessons Volume 1. Burada da böyle şey e, eski böyle 90'ların 2000'lerin house dans müzik parçalarının kendince jazz yorumlarını yapmış. Kraftwerk'in parçası da var. İşte bir tane işte 90'lardan çok klasik Plastic Dreams diye bir ünlü bir parçanın yorumu var falan filan çok hoşuma gitti ee, oradan da işte Daft Punk'ın Around the World'ını e, seçeyim dedim güzel böyle hem oradan hem buradan çok e, güzel bir kayıt. Çok, evet, çok hoş bir parça o zaman hep birlikte dinliyoruz Christian Promise dramlesinden geliyor Around the World Evet, sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yine bir Perşembe akşamı, Perşembe gecesi sizlerin karşısında e, radyo programındayız. E, i̇yi geceler e, diyoruz. Cuma sabahı dinleyenlere de günaydın, e, günaydın olsun. olsun. Bu akşamki konuğumuz e, sevgili Harun İzer. E, eğitim hayatından girdik her zaman yaptığımız gibi. İstanbul Hukuk'ta kalmıştık. Evet. E, onun arkasından neler geldi bir onu dinleyelim senden Harun. Tabii ee, yani işte İstanbul Okulu'a girince aslında birazcık da benim e, e, şey hani ya benim yaptığım ettiğim hep müzikle alakalı e, şu anda da öyle. Hatta hani bazen kendimi fazla yüzeysel de buluyorum böyle yani e, bir anlamda. Çünkü şey e, ne yapıyorsam bir şekilde müzikle alakalı başka şeylerle de alakalı bir şeyler <gülüyor> yapabilirmişim ama bir taraftan da tabii şey. Ama bir, o kadar bir... güzel işler yapıyorsun ki yani. Evet, teşekkürler. <gülüyor> Umarım güzeldir yani. E, şey... E, yani işte o dönemlerde böyle bir yandan çok işte müzik merakımız var. Sürekli bir şeyler dinliyoruz, keşfediyoruz falan filan. Ben bir taraftan da şeyi fark ettim. işte bu üniversiteye devam ederken bir yandan da festivaller oluyor. İşte yıl e, 94. Yok pardon 94 değil tabii ki. Kaç? E, 94. Doğru. Doğru. E, tam üniversiteye girdiğim sene e, bir yandan da işte festivallere gidiyoruz. Hatta bir, üniversiteye girmeden bir sene önce bir abim işte İslam şeyde çalışmaya başlamıştı. İKSV'de yine etkinliklerde jetrotal falan gelmişti abim. Benim Aa, de böyle bir abi kardeş bağlantısı <gülüyor> durum bende de var böyle. İşte orada çalışmıştı işte falan işte jetrotal konseri bir gece başlayıp dört gece mi ne olmuştu üst üste çalmışlardı. Başka festivallerde falan da çalışmıştı İKSV'nin vesaire. test sene işte hadi sen de gel hadi ben de geleyim falan. Hatta o sene şeydeki 93'te sanıyorum ve hala Yıldız'daki binadaydı. Ee, oradan e, oraya gidip bir keres olsun o binadaki durumu görmüştüm ben e, vakfın oradaki halini. Ama o selle dediler ki sen bu sene git gelecek sene gel. Ee, Ekip tamamlanmıştı. Bir şey Bilmiş, olmuştu artık. Geç, geç kalmıştım. Bir şey. Ee, ertesi sene Lüvap Apartmanı'na gitmiş oldum. ve Orada gerçekten de işte o yaz bir yandan o sene ilk hukuk fakültesindeki ilk, ilk, ilk yılımı bitirdim. İlk yazında da festivalde rehberlik yaparak çalışmaya başlamıştım. Hatta müzik festivaline başlamıştım galiba ilk. Ee, şey, başka vesilelerle de anlattığım bir anekdottur. İşte Sir John Tully olsa da müzik festivalinin danışma kurulundaki uluslararası en önemli insanlardan bir tanesi. Ee, birkaç sene önce vefat etti o da. İşte işte o gelecek onu alacaksın. Sen ilk iş onu yapacaksın ama hiç sen Hanu havaalanında karşıla yeter. Ondan sonra zaten o seni gezdirir İstanbul'da diye öyle <gülüyor> dalga geçmişti bizim olsa da rehber koordinasyon yapan arkadaş kimdi hatırlayamadım ismini şimdi de böyle bir geyik olmuştu dedim tamam. Ama gerçekten adam yani çok Türkiye'yi, İstanbul'u çok iyi bilen işte 30 40 kere o vakte kadar gelmiş zaten falan böyle çok iyi bilen bir insan. Oradan başladım yani rehberlik yaparak biraz festivallerde çalışmaya. o yani İKSV ile tanışma avukatlıktan önce. Ee, i̇şte evet hukuk, hukuk, hukuk başladığında evet, müzik sektörüyle diyelim ve İKSV ile müzik dünyasıyla oradan bir tanışma başlıyor. Yani o sıralarda da bir yandan da böyle işte yani rehberlik yapıyoruz her konsere gidiyoruz zaten orada olmak zaten olmamız da isteniyor. Biz de istiyoruz i̇şte, işte her akşam bir 15 gün boyunca sürekli konser izliyorum o konser bu konser o sanatçı bu sanatçı işte bir yandan işte Tito Puente izliyoruz öbür tarafta Keith <gülüyor> Chaitin konserini izliyoruz Şahane. falan öyle geçti evet, yani. O, o kartlara da bayılırım böyle boyna takılan evet, kartlar. buradan kulaklar için nasıl görgüne giderdik? görgün bir kartta bize çıkartır artık bak konserlere <gülüyor> biz de girelim diye. Bizde kartlar... tabii canım çalışırken çok gurur duyardık o kartlarla böyle uzun zaman ben böyle işte şey çalıştığım bütün etkinliklerin kartlarını sakladım. Bir noktada aşırı kart birikti. Çok iş oldu tabii. Yani başka etkinlikler de var falan. Sonra bir noktada attım. Şimdi sonra geriye dönüp hayıflanıyorum. Keşke ilk yılları kartlarını atmasaymışım diye. yani. Evet. Evet. Evet. Ee, peki okul bittikten sonra bir müzik sektörü değil. Hemen ya, avukatlık başlıyor. Evet. Yani şöyle yani hukuktan... Yani ilk sene bir parça zorlandım ama ondan sonra çok güzel aktı hukuk fakültesi benim için. Ee, bayağı da başarılıydım yani. Hatta işte böyle bir ara akademisyenliğine mi yönelsem hmm. diye düşündüm falan filan. Tam o sıralarda mezun olmaya yakın ee, şey, mezun olma zamanı da işte şey 99, 99. 2000'ler falan. 99. Tabii tabii 99 aslında. Yani ee, Tek dersten bir sene bekledim yani beş sene de bitirdim o da tek derste şeydi icra iflas bizim hukuk dünyasının en zor böyle en sık, sıkıcı şey, demeyeyim hadi yani ama en sıkan derslerinden bir icra iflas adın başlık ve konu olarak da oldukça zaten tatsız zaten bir tüylerim, evet ya. yani oldukça tatsız <gülüyor> bir konu orada da sayım üstün daha diye çok böyle belalı bir hocamız vardı belki bilenler bilir eskiler hukuk dünyasını bilenler bilir o böyle çok şey bir adamdı. Zaten onun böyle dersinden geçmek değil geçememek böyle bir tür tökezlemek şeydi. Klasikti yani. Neyse o yüzden tek dersten bir sene bekledim. Ee, o sırada da şey oldu. Ee, yani ben hani orada bir karar verdim kendi kendime. Müzik sektörüyle, müzik işleriyle çok alakalıyım. Oraya mı daha çok yönelsem. Yoksa şey mi yapsam işte e, bu, okudum mu bu kadar şey yaptım hani seviyorum da hani e, ilgisiz de değilim. E o zaman biraz mesleği yapayım önce bir şeye gireyim yani avukatlığımı alayım mesleği yapayım göreyim. O cübbeyi bir giyeyim. Evet cübbeyi bir giyeyim bakalım yaparken ne kadar seveceğim sevmeyeceğim hani onu kestiremiyordum çünkü hani üniversite eğitimi çok hani eğitimle iş hayatı başka şeyler sonuçta. O yüzden de şey yapayım dedim. Yani. Bir gireyim, bir tadına varayım bakalım. Bunu o zaman yani. Cağaloğlu'ndaydı değil mi şey? İstanbul Üniversitesi. Yok, Hukuk. yok. Ee, sarayı? Adliye Sen sarayı. bayağı cüppe giyip davaları falan ee, giren bir avukat mı oldun? Danışman yok, gibi mi, danışmanlık. mi oldun? Danışmanlık. Yani o da şöyle, tabii şey, hani lise eğitimi, hani kolejde olmak iyi dil bilmek. Tam o 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Bizim iyice böyle global küreselleşme, açılma, neoliberalizmin yıralım. duruk yılları <gülüyor> falan, açılma yılları. Ee, bir akrabamız çok sevdiğim bir e, amcam dedi ki işte uluslararası işler yapan bir hukuk bürosu var. Böyle Amerikalı, Avrupalı bir sürü şirkette çalışıyorlar. Sen de dil biliyorsun. Gel ben seni onlara yollayayım. Sen orada başla dedi. Hatta şey o işte arada bir, bir sene tek dersten beklediğim sene de başladım yani gittim oraya. Evet. Hemen bir tanıştık Gelsen yarın başta bizde çalışmaya diye işte maaşın şöyle olacak staj yapacaksın şöyle işte şu şekilde çalışacaksın haftada bilmem ne geleceksin şudur budur oradan ondan sonra ölme dosyaları yığdılar tamam bunlar bizim eski dosyalar fakslar faks kağıtları solmaya başladı sen şimdi geç fotokopi makinesinin başına şu düzende dosyala bunları <gülüyor> çek fotokopilerini dosyaya yapıştır şey koy. Dosyaların adları şöyle yazılıyor. Kodları böyle oluyor falan diye. Düz böyle şeyden başladım yani. Stajyer, stajyer. Düz <gülüyor> stajyerlikten başladım yani. Harun şimdi çok komik oluyor. Hmm, bazı bizden tabii çok genç olanları. 86 doğumlardan falan bahsediyorum. Bu yaştaki insanlar için işte babaları arıyor. Diyor ki Ahmet diyor işte bir tanıdık varsa bir yere sokalım falan. Şey giriyor çocuk. Bir hafta sonra ayrılıyor. Diyorum, ne oldu diyorum ya hani şey e fotokopi çektiriyorlarmış ortalığı. <gülüyor> e şimdi yeni jenerasyon... ...girer girmez <gülüyor> genel müdür olmak istiyor. Tabi abi CEO. <gülüyor> girer girmez genel müdür... ...oturtacaktı onu masaya. O hayat fotokopiyle başlıyor. Tabi canım ben o, bu arada... ...yani orada o fotokopileri çektim sonra... Ee, tabii ki o yüzden yani durmadan okuyorum bir yandan ne oldu bakıyorum falan filan o şirketin hukuk bürosunun dosyalarını en iyi bilen insan oldum o da çok ciddi bir avantaj sağladı bana. Bir eski bir projeden evet. bahsediyor Aa, ben onu biliyordum falan diyorum mesela oradan evet. bir şey görmüşüm falan filan çok komik bir şekilde onun da avantajı evet. var evet, ee, bizim de şeyde e, vakıfta jazz festivalinde staja başlattığımız arkadaşlar eskiden CD vardı tabii şimdi başka şeyler de oluyor ama ilk iş olarak işte gelsen bir CD'leri düzenle işte gir Excel dosyasına eski festivallerin işte programlarını yaz falan gibi böyle süper sıkıcı <gülüyor> kağıtları işler verdik ama onu yapan arkadaşlar sonra ciddi bir bilgi birikimi oluyor aslında. Tabii o ki. Angarya işten bir bilgi geliyor insana yani Laka. erken dönemde. Aslında bunlar Angarya değil bir birikim sağlıyor. Çıraklık aslında bu. çok tabii yani. ki evet, yani. Bugün de zaten yani. çalışıyoruz. atıyorsun otosanayiye gidiyorsun adam şikayet ediyor. ...arabayı tamir ettirdiğim yerde ki... ...çırak bulamıyoruz. Evet, tabii, aynı. Herkes şirket sahibi olmak istiyor. Tabii, yani. aynı. İşte herkes mühendis oluyor ülkede. Evet. <gülüyor> Usta olmadan. Evet, ne yapalım yine bir ara verelim mi? Evet, Avukatlık ne kadar sürdü? Kaç yıl aşağı yukarı... <gülüyor> Ya işte stajını da dahil edersek 3,5 sene falan çalıştım. Yani avukat evet. olmak için de 1,5 sene git desek 2 iki sene, 2-2,5 iki, iki sene avukatlık avukat. yaptım avukat. ben yani avukat. resmi Yapsın olarak ama yani. daha çok danışmanlık yaptım. yaptım. İşte uluslararası şirket yaptım. danışmanlığı işi, mahkeme işi neredeyse hiç yapmadım yani. Ama aslında bugün de bu danışmanlık işi, uluslararası boyutta olan danışmanlık işi en iyi. Çok tabii önemli. Para kazandılar. İnişlerden, işlerden, işlerden bir tanesi. Evet. Saati yüzlerce yıllardır. dolarla tabii, hesaplanıyor. Tabii, tabii. En böyle düşük seviyedeki seviye avukatın yani. bile yani. Aynen. Öyle bir hikaye vardı hep Amerika'da. Biri birine telefon açmış, soru sorma, soruyu sormuş, kapatmış demiş ki bu kadar borcunuz var. Aynen öyle. Basıyor o sırada kronometreye. Biz yani. de o hale geldik Türkiye. Artık öyle. İşte euroların altında danışman. 2000lerin başyiydi bu yani 99 2000ler ler Olsa da benim çalıştığım büro hani ismini de vereyim bir zarar olacağını yok, düşünmüyorum. Yok, her gün her bilgenözeke hala da çok sevdiğim insanlardır kendileri. Yani bir, bir tek orada çalıştım hukuk bürosu olarak ama onlar olsa da o işi başlatmışlardı. Başka birkaç tane daha büro vardı öyle çalışan ama e, her saatin 15 dakikalık birimine kadar. O çeyrek saatte ne iş yapıyorsak hmm. hani sistem vardı oraya kayıt, kayıt giriyorduk. Sistem. O da bir angaryaydı ama ona göre kayıt girip böyle dökümünü çıkardık. Günümüzü ne kadarını ne harcadık. Harcandı? Otomatik e, çarpılıp oradan fatura, fatura çıkıyordu. Çıkıyor. Evet, güzel işler. Evet. <gülüyor> biz bu kadar tasarım yapıyoruz. Hiç böyle bir çarpma işimiz yok. Bizi <gülüyor> çarpıyorlar. <gülüyor> Çünkü Türkiye'de kimse kağıda para vermediği için ha, çarpılan taraf doğru. biz oluyoruz. <gülüyor> doğru. Doğru. Peki bir Peki. parça arası verelim. Ee, Oscar Patterson Neil Henning, Earthed Pedersen'den gelsin. Harun bu basçı. Ahmet'in en sevdiği ikinci basçı. Ah evet, çok efsane bir adam bu. Bir de bunun hikayesi var Harun, çok komik. <gülüyor> o, ben. <ona> <gülüyor> Birinci sonra... kim biliyor musun? Ee, Charlie Hayden. Ray, Ray Ron, Brown? Ron Carter. Ron Carter. Ama Ron Carter isimden kazanıyor. Hmm, okay. evet. <gülüyor> bunu, bunu söyleyemediği için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben e, eskiden e, iki kişi çalıyor zannediyordum bunu. Aa, o. o kadar uzun isim ki iki <gülüyor> isim evet. olarak zannediyordum. Tire falan vardı. Evet tire falan vardı. İki isim de, meğer sefek adanmış ama adam iki kişilik çalıyor. İki kişilik çalıyor <gülüyor> evet aynen. Peki evet biraz Bu bunun içerisini dinleyelim. dinleyelim. Ya bu şey Digital at Montreux diye bir albüm, ee, geçenlerde Montreux, yani bu yılki Jazz Festivali biraz normalden erken bitti zamanlama olarak. Hani hani erken bitmedi de zamanlama olarak daha erkene geldi Başlangıcı da bitişte. Hmm. Sonrasında bayram vardı zaten, e bayramda ne yapayım Montreux Jazz Festivali'ne mi işte tanıdık zaten herkes, oraya mı gitsem falan diye plan yapıyordum. Onlarda işte gelirsen bizim de böyle bir takım şeylerimiz var diyorlar, böyle albüm dinlemesi yapıyoruz böyle küçük bir ekibe bizim Montreux Jazz festival'ine kaydedilmiş albümlerden i̇şte. onlardan bir tanesini seç hani bir tanesi de sen sunarsın dediler sonra gidemedim bu arada bir planlar Aa, karıştı evet. şu oldu bu oldu ama bu albümü seçmiştim ee, seçtiğim için de böyle detaylı tekrar sevdiğim de bir albümdür yani Oscar Peterson o dönemde birkaç tane ya Montreux Jazz Festivali çok sayıda kaydı var zaten böyle bu böyle güzel temiz ve işte şey daha rafine kayıtlardan evet, bir tanesi bir kayıt, evet. o yüzden onu seçmiştim peki Winds diyoruz gelsin bakalım dinliyoruz ol Okay. Mm -hmm. ...dinicileri tekrar merhaba... ...üçüncü sezon... 76 altıncı program... ...sevgili havinizleri... ...misafir ediyoruz... ...kırmadı bizi geldi... Ee, ...avukatlığa kadar geldik... ...avukatlıktan bitmesiyle birlikte... ...yavaş yavaş... ...müzik sularına doğru... ...yelken açıyoruz... onların evet. geçiş hikayelerini dinleyelim... <gülüyor> ...tabii... Ee, ...yani aslında ben o dönemde işte... 94 üniversiteye da dediğim gibi işte rehberlik yapıyordum yazları yani kışın okulu devam edip yazında her yaz rehberlik yaptım yani her yaz festivalde İstanbul caz Festivali daha çok ama başka festivallerde işte pozitifini düzenlediği Akbank Jazz'da da çalıştım Hakan Erdoğan'ın yaptığı etkinliklerde falan da çalıştım rehber olarak. Başka şu anda hatırlamadığım bir takım böyle tekilişlerde çalıştım o dönem. Çok da aslında büyük organizasyonlar ve büyük şirketler yoktu ama ara ara işte piyasaya giren çıkan şirketler de oluyordu. İşte organizasyon yapan, organizatör insanlar da oluyordu. Kimisi batıyor, kimisi çıkıyor. Böyle çalıştım yani sürekli bir şeylerde kendimi meşgul ettim. Oradan şey yaptım... Ee, ve hani şey o da böyle bir okul gibi oldu benim için bir taraftan aslında düşününce çünkü şey hani işte her yaz festivalde yeni bir grup geliyor işte şey birilerini dinliyorsun başka birisini dinliyorsun i̇şte Kenny Gerrit geliyor, Keith geliyor dediğim gibi Yok işte Marcus Miller geliyor, Eric Clapton'la turnede geliyorlar falan işte da Massive Masivatek geliyor İstanbul Caz Festivali hep birazcık da böyle şey oldu ya ee, klasik bir caz festivali olarak kalmayıp evet, evet, hep sınırları geniştiren bir festival oldu açan ve şey yapan konuşuruz mutlaka ee, orada bayağı bir şey görünce işte ama o zaten üniversiteye şey üniversiteden sonra da biraz o hukukta devam edecek miyim etmeyecek miyim tereddütüme ondan yazdım Çünkü çok keyifle yaptığım bir şeydi. Bir üç sene işte üç, üç buçuk sene çalıştım hukuk bürosunda ama o sırada da bir yandan şey yapıyordum yani. E, yine böyle yaz tatilinde izin alıp ne yapar bir işte genç avukat veya avukat adayı. İşte gider güneyde süper keyifli bir yerde işte böyle bir 10 günlüğüne kendini dinlendirir. Böyle o iş hayatının şeyinden kurtulur böyle o süresinden. Yok ben İstanbul'da kalıp festivalde <gülüyor> yine Festival. çalışıyordum yani <gülüyor> işte ya işte yine reh daha böyle üst düzey rehberlik yapıyordum. O sırada işte ağır bir grup geliyorsa onun rehberliğini bana veriyorlardı falan <gülüyor> mesela. Ya öyle kendim birkaç projeye girdim. Kendi kendime de bir takım işlerin böyle şeyini aldım üzerime işte... Vesaire vesaire ama yani orada şeye gittim yani daha böyle o yolda daha ciddi ilerlemeye başlamaya yani giderek. bu rehberliği biraz açalım mı nedir tabii yani rehberlik dediğimiz? <gülüyor> alıp havaalanından getirip gezdirmek değil sadece <gülüyor> tabii de onun için açalım mı diyorum. Ya aslında bir taraftan hani en basit haliyle öyle. Bir de rehber artık demiyoruz çünkü rehber denilen şey özellikle hani kokartlı evet, turist, turist rehberi, rehberi olmak rehberi zorunda. Biz aslında o anlamda bir rehberlik yapmıyoruz bunu net söylemek lazım. Çünkü hukuksal sorumluluğu da var onun bir taraftan. Yani şu anda Tabii. çok böyle başıma bir şey geleceği için söylemiyorum demiyorum ama işin hani bir prensibi de var. Ee, biz aslında sanatçı asistanı diyoruz. Ee, sanatçılara o şey yani etkinlik süreci boyunca eşlik etmek ve onların oradaki ihtiyaçlarını e, belirlenen bir çerçeve içerisinde karşılamak ve onları aslında bir nevi mihmandarlık ve kolaylaştırıcılık aslında. Çünkü o insanlar çoğu hele ki işte 90'ların başını 2000'lerin başını bile düşününce şey yani İstanbul'a normalde hiç ilk kez gelen insanlar oluyor. %90'a ilk kez geliyordu o dönemde o insanlar. Şimdi tamam bir sürüsü tekrar tekrar geliyor yani ama. Zaten o soru geliyor birazdan. Tabii tabii hepsini alırım. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, ama o dönemlerde ilk kez geliyor bu insanlar. Ve şey okey İstanbul'a geldik hoş geldik. Ne, ne ola ki bura işte Atatürk Havalimanı indik. E, bir dakika ne oluyor kaos keşmekeş falan filan. Bir de yani yalnız bırakılmazdı kesinlikle böyle. Çünkü normal... şeyi çok iyi biliyorum ben Avrupa festivallerinden. Yani eskiden de öyleydi. Montreux Jazz Festivali, uçak biletini alırlar. Tamam, havaalanından ineceksin, şu trenle gelebilirsin, buna yapabilirsin. İşte isne is, Zürih hava işte <gülüyor> neydi? Bazelden şu trene bineceksin diye bilgi gelir sanatçıya veya işte şu, şu saat, şu gün şurada ol. Sanatçı da olur. Of. Yani en iyi ihtimalle <gülüyor> biraz zengin bir sanatçı, büyük bir sanatçı, Turne otobüsü vardır zaten. O otobüs onu zaten götürüyordur falan filan. Öyle bir hiç kimseye bir Özel bir, özel şey bir yok tretman yani. yoktur yok. yani. Ama İstanbul'da Türkiye'de gerekiyor çünkü yani. bu isimler gün aşırı gelmiyorlar evet. Amerikalı Avrupalı sanatçılar e bir şeye ihtiyaç var. Ya onlara bir oteline gelemez ya havalimanında. Tabii tabii yani gelemez. Başına. Yani dolan yani hadi dolandırılır <gülüyor> demeyelim. Hoşuma gitmiyor öyle söylemek ama bir şey olur yolu bulamaz. Hani bu şoför manası, şeyi bilemez. Dolandırılın manası şu değil mi yani mesela e, havalanından e, taksime gelirken mesela. Emin'in üzerinden geliyor diye dolandı. şoför dolandırıyor yani. Uzun evet. yol tutuyor diye biz onu ya işte, telaffuz <gülüyor> edelim. <gülüyor> ya o da son dönemlerde bence daha çok oluyor. Eskiden tahminen işte 90'larda, 2000'lerde yanlışlıkla bir işte kendi kendine gelip taksiye binse herhalde anında en doğru yoldan getirirler diye düşünüyorum. Evet. Yani. Evet. <gülüyor> ee, neyse kimseye de şey yapmayalım yani. Peki Vebal ilk, ilk da... gelenlerden, ilk gelenlerden buraya ilk ayak bastıktan sonraki intibaları Türkiye'ye böyle... Ben hatırlıyorum mesela. Ya siz yurt dışında konuştuğumuz insanlardan işte Türkiye falan deyince hakikaten hala deve mi var? Nereye dolaşıyorsunuz hmm, falan yani. filan gibi böyle eskiden benim gençliğimde bize sorular gelirdi. Buraya ilk inen insanların intibaları ne oluyordu? Çünkü İstanbul hem çok kozmopolit hem de belki de dünyanın en e, eski uygarlığına sahip olmasından evet. dolayı çok kıymetli bir yer. Ya Biz bizim... bunu o kadar parlatamıyoruz hmm. ama aslında evet, böyle bir yer. Evet. Yani. Tabii canım benim gördüğüm aslında şey ya bir kere müzisyen insan hele ki bu uluslararası turneler çoğalmaya başladığında müzisyen insan dünyayı geziyor. Dolayısıyla aslında birazcık standart bir ilk kez gelen e, turistten daha şeyi e, bek, hani gibi, değişik şey. şeyleri beklemeye açık yani. Çünkü bize gelmeden atıyorum işte Dubai'de de konser vermiş olabilir. Yok bilmem nerede de olabilir. Polonya'da da çalmış olabilir. İşte Malezya'da da çalmış olabilir. <Gülüyor> hani o kadar ekstrem değil tabii ki ama eninde sonunda birazcık daha dünyayı görmüş 3 aşağı 5 yukarı. Bir de dünyayı görmüş ama bir taraftan da gittiği şehirde hiçbir şeyi görmüyor bu arada. Gidiyor havaalanına iniyor, otele geçiyor, oradan konser salonuna gidiyor. Çalıyor, gidiyor. Toplamda bunlar 24 saatten az bir süre içinde olabilir. Çalıyor ve atlayıp bir sonraki lokasyona gidiyor. Bir taraftan da hiçbir şeyi görmüyor, görmüyor yani. Yani bu ikisinin arasında bence ben, bir sani böyle şey, yani şeyi duyduğumuz oldu, o tür şeyler duyduğumuz oluyordu aslında ama çok da değil, çok garip. Hani bir de İstanbul doğuda mı batıda mı hani? Ne kadar doğulu, ne kadar batılı onu da çok kestiremiyorlar. Ee, o yüzden böyle şey biz sizi develerin üzerinde bekliyorduk diyen Amerikalılar birazcık yani öyle şeyler değilse bile Amerikalılar biraz daha şeyler saflar bu konuda. Kendi kıtasından çıkmamış çok cazcı var. Evet. Hatta benim en klasik böyle e, dalgaya geçerek şey yaptığım konulardan biri hoş, yani çok da dalga geçecek bir şey değil de. İşte gelmiş bir tane brass band. Amerika'nın New Orleans'ın bağrından kopmuş gelmiş bunlar. Hayatlarında ilk kez belki yurt dışına çıkıp da Avrupa'ya geliyorlar. Hani işte ne bileyim işte Victoria Festivali'ne gitmiş. Oradan Moldavya'ya gitmiş böyle üst üste bağlantı ayarlanmış bunlar. Montreal'de çalmış. Sonra İstanbul'a gelmiş. Geliyorlar Amerikalı işte beş tane işte New Orleans'lı çocuk genç böyle yemek yiyecekler. Normalde onların tur menajeri biraz daha yetişkin birisi olduğu için gidiyor böyle güzel böyle bir yerde zeytinyağlılar, Türk yemekleri, yemekler. şunları bunları yiyor. Bu çocuklar gidiyorlar. McDonald's As. var orada Taksim meydanında. Gidip McDonald's'la hamburger yiyorlar. <gülüyor> Çünkü onu biliyorlar ya. <gülüyor> Aa, McDonald's varmış. Tamam. Hadi, hadi McDonald's yiyelim falan. Bu biraz da şey gibi bizde de o var. Yani işte dünyayı bilmiyorsan gittiğin yerde <gülüyor> en garanti buldun. Bir dönerci varmış. Tabii, Hemen Berlin'de döner Aynen. yiyelim oluyor insanlar ya. Onun gibi Doğru. Değilim. Doğru. Peki bu bu kadar insan bu kadar insan gelip trafiği ve buraya bir sürü katılıyorlar. Bunların geri dönüşlerindeki intibaları nasıl oluyor? Valla bizden çok iyiyle bence herkes çünkü iyi bakıyoruz tam da bu sebeplerden işte karşılıyoruz ediyoruz ağırlıyoruz gerçekten. Evet. Türk misafir perverdi yani. diye bir şey var. Evet yani demek evet, ki var abi. hani şey ya ben o kadar böyle böbürlenilecek bir şey olarak görmüyorum çok hani. Biz kıymet veririz ama. Ha, hani evet yani. evet, Öyle evet. Yani. Yok, tabii tabii yani şey hani hiç kıymet vermediğimiz bir sürü kötü örnek de olduğu için hani tek bir şeyle hani bir yarısıyla <gülüyor> kesmemek lazım beraber. konuyu ama yine de şey iyi, ağır, iyi bakıyoruz ya yani güzel böyle seve seve ağırlıyoruz onları. Evet. Öyle diyebilirim. En azından bu, bizim için öyle yani. Mutlu dönüyorlar. Aynen çok Belki çok ben, zaman mutlu evet, dönüyorlar. Ben mesela e, programlarda festivale gittiğim zamanlar hatırlıyorum. E, burası dolacak mı hakikaten bu kadar insanda diye tepkilerini hatırlıyorum onları. Evet. Ve inanılmaz tabii, kalabalık karşısında şaşkına dönüyorlar. dönüyorlar. Bir de şey güzel yani hani... E, o iyi ağırlama bize pozitif dönüyor. Başkalarına reklamımızı yapıyorlar. İstanbul'a gelmek hep Tabii. böyle şey bir İstanbul'a gitmek istenilen bir şeydir mesela evet. eskiden beri hani. Bir hoşluk Hoş olur, bir şeydir. E biz de iyi ağırladığınız e, için. ne güzel yani ne mutlu bize. Yani avantajımıza. Evet. Çok güzel. İKSV'de 18 yıl. Evet. evet. Ve hala devam ediyor. Ve dile kolay 18 yıl. Çok hikaye vardır birlikte. Vardır, vardır. Onları yavaş yavaş <gülüyor> alacağız. <gülüyor> alacağız. Alacağız. Şimdi bir parça gireyim. Ee, sevgili Harun İzer'in seçtiği e, parçalardan bir tanesi gene Hikayesini alalım sonra daha mons ederiz Ya aslında şey bunun çok ekstra bir hikayesi yok ee, Şimdi siz böyle bir liste oluşturmamı istediğinizde Ben de dedim ki hani son dönemde neler dinliyorum Onlardan güzel böyle birbirinde ardı sıra kötü gitmeyecek bir şeyler seçeyim diye Ama hepsinde bir sebebi var bu arada Bu Oliver Nelson'ın e, Swiss Suite diye bir albümü Oradan Stolen Moments diye bir seçtim Oliver Nelson çok böyle başarılı bir aranjör. Böyle bir takım suite albümleri de var. Bir tane daha var. Şimdi diğerlerinin adını hatırlayamıyorum tek tek ama çok beğendiğim böyle güzel orkestrasyon yapıyor. Ee, bu Swiss Suite de e, Montreux Jazz Festivali'ne çağrıldığı bir senenin sonrasında yapmış galiba. Yine demin bahsettiğim Montreux için böyle bir şeyler bakıyordum falan filan derken. Onu da burada gördüm. Ama dedim çok güzel. Hatta bu şey orada yine Montreux Jazz Festivali'deki live kayıtlardan bir tanesi. Evet. Adını da yazmıyor ama canlı kayıt. Evet. evet. Solo Moment's. Oliver Nelson'dan gelsin. <Gülüyor> Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz sevgili Harun İzer avukatlık dedik. bir 18 yıl öncesinden başlayan hala devam eden eee İKSV kariyeri. Ama tabii bunun yanında 10 parmağında da 10 ayrı marifet var. Harun kendi pek Teşekkürler. bunları ön plana çıkarmasa da bu soruyu da öyle yapalım dedik. Geceelik var bir hepimizin çok sevdiği rol Evet, dersinde mecmuada yazarlık var, radyo programları. Bir yavaş yavaş istersen bunları hepsini bir, bir soruda bize anlat. Olur tabii ki. Ee, yani şey işte bu 2003 4 gibi işte İKSV'de çalışmaya başladım gerçekten bu hukuk, avukatlık işinden, işini bırakıp. Ee, o noktada da hani şey... E, e, yani vakıfta çalışmak tabii çok güzel bir şey. Hem kurum olarak çok sevdiğim bir yer hem böyle ortamı güzel ve yapılan işler de çok güzel. Ama bir taraftan da hani bu e, müzik sevgisi böyle geniş bir şey yani. Hani ben müzik dinliyorum ama hani sırf böyle organizasyonlu yapıyoruz. Ama bir yandan başka bir şeyler daha yapayım istiyorum. Yani birazcık da hep böyle bir parça daha fazla içinde olmak istiyorum. Aslında DJ'lik bende şeyde başladı. E, bu üniversite yıllarındayken e, bir yandan da işte şey yapıyordum. Yani hani böyle bir e, hani... Bir, ben müzik organizasyonlarında çalışmak istiyorum kafamda tek bir tek o var gibi değil yani ben müzikle haşır neşirim yani sürekli müzikle haşır neşirim ee, bir noktada şeye başladım yani mekanlarda DJ'lik yapılıyor o, ki o DJ'liğin de daha böyle e, genel geçer hale gelmeye başladığı dönemlerde e, daha e, mekanların kafelerin barların DJ ihtiyaçları doğmaya başladı falan. E, o dönemde ben işte bir yandan hukuk bürosunda çalışırken... ...işte gündüz işte takım elbiseyle çalışıyorum. Akşam iş bitince yanımda çantamı getirmişim. Kapı çıkış kapısının yakındaki tuvalette üstümü değiştirip... ...oradan işte mekana geçiyorum falan. Ya arkadaşlarımı düşünüyor bir, şey, bir şey. O sıralarda işte şey başladı mekanlara gidip... ...işte siz e, kim DJ'lik yapıyor, nasıl yapılıyor... ...işte oradan buradan birilerine öğrenmeye başladım. İşte sen meraklıysan gel hadi çal... Bir akşam hafta içi bir akşam gel çal falan bir görelim seni falan öyle muhabbetler olmaya başladı. Ee, bu yine şeyle paralel yani bir yandan işte üniversitedeyim yazları festivallerde çalışırken kışları ders falan yaparken arada bu böyle şeyler de bulmaya başladım kendime. Ee, ve şey oradan böyle yavaş yavaş gitti hatta ilk başta şeyde çalışıyordum Pia aynak diye bir yer vardı Mis sokağın başında. Orayı da eski peyoteciler işletiyordu. Peyoten o sulardaki yeri de şeydeydi. Tam karşı tarafındaydı. Babazulanın falan ilk çıktığı zamanlar zenmen falan falan şey, şeklindeyken onların böyle. Oralarda böyle şeydi. O sırada da hatta daha böyle down tempo lounge müzikler henüz böyle şey olmamıştı. Böyle popüler kulüplerde böyle arka plan müziği noktasına düşmemişti. Biz işte... Ee, o tür böyle lemon jelliler işte şey e, Groove varmadanın böyle tatlı hoş parçaları yok efendim şudur budur böyle o tatlı o down tempo sound'uyla böyle mekanlarda DJ'lik yapıyordum ben gide gele oradan başladı yani o, sonra şeyde devam etti işte hukuk hayatımda da sürekli böyle bir sürekli bir DJ'lik vardı hatta hukukta sürekli şeyde iyi para kazanıyordum tabi o avukatlık başladığında hele staj bittikten sonra ee, güzel para kazanıyordum elimde ...fazla para kalıyordu, çok bir giderim masrafım yoktu o, o ...veya en azından o dönem için iyi bir paraydı yani o. E, plak alıyordum, yurt sürekli plak siparişi. Hatta böyle şey, DJ'lik plakları, böyle o 12 inçlerden böyle DJ parçalarını bulup... ...o işte sitelerden, internetten falan onların peşinde koşuyordum. Bayağı bir hatta şey oldu, sonradan bir, hani oraya yaptığım yatırımın... ...bir yarısını çöpe attım yani gerçekten kelimenin tam anlamıyla. Hı, hı. Çünkü şey hani o dönem çok rahatmışım, almışım bir sürü şey ama 10 yıl sonra geçtikten sonra o parçalar çok böyle sırf fonksiyon ne, parçalar şey. yani onu böyle bir kulüpte çalmıyorsan hiçbir şey olmuyor onlarla. E ne yapacağım evde o kadar plan ne yapacağım <gülüyor> deyip elden çıkardım yani. Şey, ama devam etti yani ondan sonra hep devam etti diyecelik. Şimdi Harun bunu anlatırken aklıma şey geldi eskiden kaset vardı. Tabii, tabii sen kaseti yakaladın. yakaladın tabii, oldun, tabii değil sen. Mi? Yani çocukluğumda aa, çok kaset 77 sen, 77 senelerde aa Arkadaşlarımıza kaset yapardık Aa, Tabii tabii benim de çok yapmıştım Evet kaset tabii, yapardık tabii, Karışık kaset, kaset. Karışık kaset, kaset yapardık de. Yolluk derdik ona biz <gülüyor> Orada hatta şeyi söyleyeyim ben kendi adıma ee, işte 80'lerin e, Avusturya sesi işte şeyde e, Kule dibinde Yukarı çıkınca tünelle e, Tünel meydanı orada bir kasetçi abi vardı. Biz oradan gidip sürekli bir kaset doldurturduk. İşte bir şeyin cd'si var ama kaseti yoksa evet. o bizde hadi ben size bunu kasete çekeyim. Evet. İşte şu kadar. Siz alın kaset diye. Ee, o abi şey e, Hakan Atala. Lalef Lalef, Lalef. Lalef. Evet, tabii. Hakan evet. da konuk etti burada. Aa, süper. Tabii evet, tabii, evet. Olmuştur tabii ya. O çok şey eskilerden çok sevdiğim saydığım bir insandır kendisi. Şimdi kendisi de program yapıyor. Evet değil mi? Evet. Devam, evet, evet. Devam evet. ediyor. Evet evet. Zorlu da bir şey yapıyor PSM çatısı altında. Güzel. E peki şey e rol biraz da roldan ha, bahsetsene tabii, o kıymetli bir iş çünkü. E, ya, ya sanıyorum o da yaklaşık aynı dönem. Ya yani şey bir şekilde şimdi böyle üzerine konuşunca hani yetmemiş yani demek ki. Hiç böyle şey tam böyle o gençlik enerjisiyle demek peki. ki işte müzik organizasyonu evet. DJ'lik evet hadi bulalım yapalım nasıl oluyor evet giriyorum. İşte şey müzik yazarlığı evet hadi onu da yapalım falan filan. Ee, yani şey rol, rol dergisi çünkü şimdi müzik dinliyorum müzik üzerine okuyor insan tabi haliyle biz o zamanlar şey yok bu kadar internet internet falan filan yok ee, ne yapacağız dergiler mergiler o yüzden zaten daha çok dergi çıkıyordu o zaman daha çok yayın vardı basılı evet, yayın müzik tabii. üzerine işte daha pop müzikler için Blue Jim vardı evet. bu dediğim işte 2000'lerin başı ortası ee, daha e, çizgi dışı veya daha alternatif işte içinde rol vardı rol yani vardı. rol okurduk hepimiz Alırdık her sayısını. Ben bunları bir aldım, iki aldım, üç aldım. Bu arada bu rolcularla şeyde tanıştım. İşte festivallere rehberlik yapıyoruz biz. Bir taraftan da basın geliyor. Sanatçılarla röportaj yapmak için buluşuyor. Biz ona kimi zaman yardımcı oluyoruz, kimi zaman içeriden diyorlar ki bu sanatçı ağır bir sanatçı. Menajer de dedi ki kimseyi yanına yanaştırmayın. Dikkat edin böyle şey, basın oradan buradan sızıp işte şey olur, röportaj almaya çalışır. Hani bize izin vermedi de o yüzden şey yapmayın ya yani buna da dikkat edin diyorlar mesela. Biz ona dikkat ediyoruz. Ama işte 2001 yılı yakın zamanda da yine konserini yaptık. Nick Cave ilk kez geliyor. Hatta o sene P.J. de vardı programda bir sürü önemli müzisyen vardı böyle ağır top böyle. Nick Cave'in ekibi çok katı ama şu anda da öyleler. Kimseyi istemiyorlar yani adam röportaj vermeyeceğim demiş. Bir basın buluşması yaptı orada bir iki soru cevabladı. Onun dışında hiçbir şey yapmayacağım demiş. Biz de şey bize o vazif verildi çok yanaştırmaya çalışıyoruz. Ama rolcular çok ısrarcı. Adamla bir de çıkmadan dönmeden önce bir konuşmak istediler. Bir şey oldu falan filan. Neyse orada böyle bir hatta Derya Bengi miydi hatırlayamıyorum şimdi ama. Bir böyle bir ters bir sürtüşme. Demeyeyim ama Aynen. yani bir şey oldu. Evet. Böyle bir olumsuz bir durum oldu. Ama oradan da ben o insanları tanıdım. Olumsuzluktan olumlu bir şey de evet, oldu. Sonra çok ya çok bu rol çok seviyoruz bir yandan ama böyle bir şey oldu falan filan. E gideyim ben bunlarla tanışayım dedim. Şey. Gittim ofislerine tanıştım. Çok i̇şte güzel. Yücel Göktürk, Derya Bengi, Merve Erol hala falan. Orada böyle tanışınca oradan da gel sen hadi işte ben de yazayım mı? İşte yaz ama işte albüm review yaz bir tane bakalım. Getir bakalım. Yani gördüm, yazdım. Gördüm. Ha, getirdim. <gülüyor> işte iyiymiş falan. İyi hadi bunu basalım falan. Çok güzel. Ee, oradan gelişti. Oradan yani. gelişti. Evet, bir radyoculuk var bu arada. Evet ya ama o da, da şey. Dinleyelim. O da onun devamında yani şey DJ'liğin biraz doğal bir devamı gibi aslında bence. O ha ama orada Görgün Bey'i anmam lazım. Ee, Görgün Tener genel müdürümüz. O böyle şeyde e, açık radyoda program yapıyor tabii o dönemlerde. İşte 2004 vakfa girdim e, dediğim gibi. Görgün Bey'in radyo programı var. Hatta dünyanın cazı işte açık radyoda hafta günleri beş gün olan program. Onun bir günde de Görgün Bey yapıyor galiba. Cuma günleriydi çok emin değilim. Ama ara sıra ilk başta şey oldu galiba. Bir seferinde hadi gel sen de benimle programda. Sen de ol parçaları seç gel benimle dedi. Parçaları seçtim onunla gittim böyle çırak çırak yanında programı beraber sunduk. Öyle sonra birkaç kere daha öyle oldu. Böyle mütemadü işte ayda bir kere falan böyle bir şey oluyor. Sonra bir gün dedik Görgün Bey. Ben bugün toplantım var işim var gidemeyeceğim. Benim yerime sen git yap. Hayda böyle bir anda şey. Evet yani Görgün böyle yapmak yine kolay. Bir de şeyim yani çok böyle hani o sırada çok alışık değilim. Deneyimli değilim biraz şey de geliyor böyle. Hani ciddi geliyor şu anda. Çok rahat geliyor tabi ama o zaman çok ciddi geliyor. Neyse atladım gittim yaptım. Kötü olmadı. Ee, Jacques Cohen vardı o sırada, yayın yönetimde galiba. Ee, Rahmetle tamam. onu da çok severim ya. Onu da çok böyle sevgiyle Buradan analım. selam olsun. Evet. Oğlum. Ee, Jack Cohen öyle bir oldu, iki oldu. Şey, Görgün Bey o sıralarda ben hadi artık çok program yapamayacağım. Sürekli aksatıyor çünkü yani şey, işi de çok yoğunlaşmış. İşte genel müdür olmuştu galiba olsa e, Doğal olarak yani bir sürü işi var, haliyle gidemiyor programa. Ee, Jack Cohen ikna etmesi de zordur o. Programcı bırakmayı hiç sevmez ama allem kallem galiba ikna etti onu. Ben bayrağı Harun'a devrediyorum. İyi hadi Harun da güzel program yapıyor. Zaten benim yerime programları o yapıyor diyor böyle... O, yani radyoya kendi gidecek olsa da Harun bana birkaç tane parça seçebilir misin diye rica ediyor yani falan. O da bir şeyle, oraya ben bir şeyle öneriyorum falan. Ara sıra böyle program çıkıyor veya ben gidiyorum vesaire. Bir noktada Görgün Bey tamam dedi artık yani ben kendi işimden yani teknik olarak yapamıyorum bunu. Sen devral dedi işte anlaştık bana devretti. Oradan da radyo programcılığında ama çok severek girdim yani hani böyle şey değil hani burun kıvırdığım bir şey değildi asla ama şey yani Görgün Bey'in yerini dolduruyor olmak biraz böyle stresli Hı. bir şey veya onunla program yapıyor olmak daha çömez olduğumuz zamanlarda bize biraz bana biraz şey geliyordu falan böyle ama sonra çok keyifle devam ettim şey yani açık Hayır. radyo çok keyifli bir aile tabii. Evet, tabii yani Türkiye'de bence radyoculuğun hala en klasik haliyle ve gerçek bir gerçek. radyoculuk Geriz. deneyimiyle yapıldığı yerlerden bir tanesi doğru, yani çok stüdyoya doğru. girilip falan çok doğru, evet. Evet. ve tek patron olmayan radyo evet. Güzel kolektif evet. böyle şeydi öyle söyler ee, Ömer Madra da evet, yani kolektif söyler. bir çaba yani evet yani yani. Kolektif, Aynı bir çaba. kolektif bir çaba şey doğru ve hala patronu olmadan e, herkesin bağışlarıyla radyo aynen. programlarını sene ayakta oldu? tutarak Bravo. Bravo. kaç sen oldu 20, 25 30 falan öyle bir yere falan. gidiyorlar ya yani evet. 25 ile 30 arasıdır evet. yerler evet. bir de radyo eksen var. Evet radyo eksene de o onda birazcık şey yaptım yani bir açık radyoda caz programıydı e, ama ben biraz daha böyle indie elektronik müzik falan da çok dinliyorum falan o biraz şımarıklığımdır desem yeridir aslında o dönemde radyo açık eksen çok popüler de bir radyo tabii yani alternatif çizgide popüler bir radyo daha böyle eee yeni işte genç grupların rak grupların falan çaldığı program. Açık radyoda da ben dünya cazına gelmişim. Rak grubu çalamıyorum orada. Yani tamam yani cazın da ilginç sıra dışı isimlerini çalıyorum ama bir yandan rak müziği de çok seviyorum dinliyorum. Elektronik şeyler dinliyorum. Onları çalamıyorum. O sırada yayın yönetmenliğinde miydi veya birinci programcılardan en baştaki en kıdemlisiydi Gülşah Güray evet. tanışıyoruz onunla da vesaire. Gülşah'ın böyle şey başının etini yemeye başladım ben de çalayım ben de program yapayım hadi bana da bir saat ayarlayayım bir şey yapın. Baya böyle iki sene boyunca peşinden koştum sonunda yani onun oranında kendince prosedürleri vardı doğuş grubuna bağlı bir radyo işte NTV vesairenin altında. E, allem kallem o bir şekilde sonunda tamam hadi senin programı ayarladık diye ama şöyle olacak böyle olacak falan tamam, her şeye tamam dedim yani <gülüyor> oradan da işte bir 4 sene 4-5 sene falan da eksende program yaptım işte 2005-2010 falan gibi şimdi vakit yok herhalde yani o zamanlar evet enerjim yetiyordu hepsini yapmaya. Şu anda Açık Radyo'yu da bu arada şu ara bıraktım. Son dönemde bıraktım Açık Radyo'yu. Hı hı. Bir, biraz ara vereyim Seni dedim. Yok, e, tamam de ara vermek okey dedi bana Didem. E, oradaki yayın yönetmeni arkadaşımız ama zaten gelirsin sen geriye dedi. Hı. Tamam dedim yani gelirim tabii ki zevkle gelirim ama biraz ara vereyim dedim. Çünkü şu anda biraz daha bu işte üniversite projelerine falan yani biraz de, daha oralarda da şey yaptım. Yaş yani. itibariyle ben, biraz da bu hayatın getirdiği bir şey belki yani. Öyle. Taka, taka. İnsan Arada... bir yerde deneyimini paylaşmak istiyor. O evet, sırada müzik evet. bilgimi paylaşmak evet, istiyordum. Şimdi müzik sektörüne dair bilgimi, deneyimimi paylaşmak istiyorum falan yani. Hepsi birbirinden kıymetli. Birleşik Kaplar Kanunu. Öyle. Hepsinden biraz, biraz, biraz, biraz dokunmak lazım. Aynen öyle. Abi, biz çağırdığımız konuklara genelde hep şey söylüyoruz. On parmağında on marifetli. <gülüyor> Harun'un bir altı tanesini devirdik. Evet, Yeriye dört de, tane doğru, daha var. Var daha rahat var. Evet bir parça yapalım. yapalım sonra devam edelim bu parçanın anonsunu biz telaffuz edemediğimiz için senden <gülüyor> istiyoruz <gülüyor> ya şey bu e, müzik fuarlarına çok gidiyoruz biz tabi mesleki olarak e, işin bir kısmı da müziği güncel mi dünyada olan güncel müziği takip etmek Almanya'da Jazz Ahead isminde çok önemli ve değerli bir müzik fuarı var. Ee, yani fuar derken aslında müzik konserlerinin de olduğu ve sektörel insanların buluştuğu bir etkinlik Jazz Ahead. Bremen'de gerçekleşiyor. Hangi tarihler arası? Ee, Nisan'da olur genelde. Hatta tam 23 Nisan'a gelir. O 23 Nisan tatilinde orada böyle yemiş olurum ben. Bir yandan çalışma, <gülüyor> bir yandan işte bir iş seyahatiyle. Ee, Ama bak Harun'un. Hiç yaz seyahati yok anlattı. Hocam <gülüyor> festival Temmuz'da biz insanlar tatile giderken festival şey yapıyoruz olacak, yani. Şey Kaçamadım ondan ya hayatım boyunca <gülüyor> öyle geçti yani. Neyse Cazaya'da gittiğimde en son sefer işte aslında bu pandemi arasıyla çok gidemedik olmadı. Şimdi 2022'de yaptılar. O 2022 Nisan'da gittiğimde izlediğim çok da başarılı bir Alman sanatçı. Clara Haberkamp trio üçlüsü. Onun... Ee, kalbim yollarda e, manasına gelen Mein Herz ist unterwegs. Gelsin. Dinliyoruz. Tekrar edemiyoruz aynı kelimeyi. <gülüyor> <gülüyor> Herşembe akşamı dinleyecek dinleyicilerimiz için iyi akşamlar. Cuma sabah dinleyenlere de günaydın diyelim. Harun izleri misafir ediyoruz. Ee, müzik tarafını çok konuştuk. DJ'li konuştuk. Radyo programlarını konuştuk. Rol mecmuasını konuştuk. Konuştuk. konuştuk. Yazarlık konuştuk. Şimdi de bir de hocalık boyutu var. Heh, evet. O, o da o da da aslında gene müzik ama müziğin seninde yerken oraya açıyoruz. <gülüyor> ya evet demin aramızda konuşuyorduk hasta şey e, ya bir yerden sonra insan yani şey ne bileyim bu müzik işi içinde hep insan bir şey paylaşmak istiyor. Sahnelik müzisyen de bir şey paylaşmak istiyor aslında hani ya. biz de organizasyon yaparak onu buluşturmayı e, sağlamak istiyoruz bu organizasyon öyle bir şey yani orada insanların güzel bir konser seyrettiğini ve mutlu olduğunu görmek benim çok hoşuma giden bir şey işte DC öyle. Güzel müziği radyodan veya mekanda çalmak vesaire şey de öyle yani ben bir yerden sonra aslında bu DJ'lik mekanlarda çalmak falan biraz da yorucu şeyler yani fiziksel bir efor gerektirmesi futbolculuk tarafı var yani bir mekan kulüpte bir DJ'lik yapmak gerçekten şey hani o iki saat, üç saat, bazen Şıkı dört performans saat yani. performans evet yani enerji alan bir şey. Her zaman çok kolay olmuyor. Yani böyle şey e, 25 yaşındayken yaptığım gibi yapamıyorum. Müzi Mesela müziğin şiddeti de aslında yoruyor insanı. Mesela eskiden çok daha yüksek volümlü müzikler böyle çok daha Doğru. kulüp müziği çalardım böyle işte house, elektronik müzikler falan çok çalardım. İşte onlar beni yoruyor gerçekten yani iki saat onu çalsam böyle yoruluyorum. O volüm o kadar... Evet. Yani yani <gülüyor> e, Dolayısıyla bir yerden sonra şeye geçti olay. Yani bir parça daha böyle bu sefer işin bilgi birikimini paylaşmak bana çok keyifli gelmeye başladı. Kendim de onu fark ettim. Ben yani işte zaten konuşkan da bir insanım galiba o anlamda. Bırakınca konuşuyorum yani. O zaman dedim şey bir yerde hani gerçekten bu müzik sektörü üzerine bu kadar bilgi biriktirdiysem ben bunca yılda. Bunun bir eğitim veya şey böyle eğitim tarafına da biraz bulaşayım. Çünkü çok böyle güzel okullar var Türkiye'de konservatuvar az ama yine de müzik okulları var yani müzik sektörüne dair okullar var ee, ve dünyada aslında Avrupa'da da öyle mesela bu tür konservatuvarların müzik okullarının sayısı arttıkça o ülkenin müzik kalitesi toplamda gelişiyor yani çok net bir şey bu. Popüler müziği gelişiyor. Popüler müziği geliştiğinde onun böyle aşağı doğru şey İngilizce tabiri şeydi trickle down dedikleri bu aşağı doğru yayılan efekti var yani onun. O zaman alternatif alanda müzik yapanların da sayısı çoğalıyor. Çünkü kaliteli bir müzisyen. Mesela bizim pop müzisyenlerinin en iyilerinin arkasında çalan müzisyenler hep caz altyapıları isimler. İşte Tarkın'ın grubunda şey Alp er Sönmez çalıyor, Davulda Volkan Öktem çalıyor falan filan yani veya başka bir sürü müzisyende de böyle ee, ve hani her zaman en böyle gurur duyulacak şey gibi anlatmazlar ama iyi bir müzik için iyi müzisyen gerekiyor. Oradan çoğu cazdan aslında geliyor. O disipline sahip olanlardan geliyor. Neyse sonuçta Türkiye'de de bu okullar açılınca daha çok olunca İstanbul Üniversitesi'nin caz bölümü var aslında. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın caz ana sanat dalı var. Yani konservatuarda da 5 yıl önce açıldı galiba yanlıştırlamıyorsam. Hatta açılışına vesile olan da Aycan Testel ve eşi Ay, Aycan benim çocukluk arkadaşım Aa, öyle mi? <gülüyor> evet. o, ne güzel. Abisi benim arkadaşım. Ha, evet. İşte Ay... ona da selam söylüyorum. Selam, selam, selam olsun. olsun. Evet. Aycan Bey ve Gülden Hanım e, onlar çok çaba gösterdiler ve o bölümün açılmasına cidden e, sebep oldular yani. Hatta ilk başta böyle daha erken açılacaktı kadro işte profesörlük veya işte de, akademisyen minimum gereklilikleri var onu sağlayacak müzisyen yoktu. Onu beklediler bildiğim kadarıyla yapan ama açtılar bundan bir 4 veya 5 sene önce. Üçüncü sınıf ve 5 seneden fazla olmalı 8 sene önce olmalı yanlış mı? Neyse şimdi bu, hesabını bu yapamadım. Pandemi, bu pandemi bize şeyi şaşırttı. Evet, zamanı şaşırttı. evet şaşırttı. Evet. Evet. Ama şey, 3. sınıfa gelince öğrenciler orada bir şey koymuşlar. Music Business dersi. Müzik sektörü, müzik endüstrisi dersi. Türkçe dersler de. <gülüyor> Ee, ama kimin vereceğini planlamamışlardı ve onu, yani planlamamışlar demeyeyim yani birilerini buluruz diye düşünmüşler. Hatta bizim vakıftan birilerine sormayı düşünmüşler ama konu bana geldi. Ben de dedim seve seve yaparım. Çok keyifle de yaparım. Tam da o düşünüyordum yani böyle bir şey yapsam nasıl yapsam. Çok hani denk denk, iyi bir denk geliş oldu. Birbirimizi güzel bir şekilde bulduk. E, 2019, 2020, 2021 dönemlerinde 3 yıl üst üste bu dersi verdim ben yani 2 dönemde. Ve şey caz öğrencilerini aslında. 2019 çok güzel geçti ama 2020 pandemi, pandemi. başlayınca böyle bir çok ciddi şey oldu. Tabi bocalama dönemi oldu. 2020'de e, dijital başladı, dijital devam etti. Ama yine de çok güzel ve değerli bir Kibar. tecrübe oldu benim için. Oradaki müzisyen arkadaşlar için de öyle olduğunu düşünüyorum genç müzisyenler. Çünkü şey hani onlar müzik yapmayı biliyorlar ama iş artık gerçekten veya şu dünyada e, müzik yapmanın yansa, müziğin bir iş olarak ne menen bir şey olduğunu bilmeden bir müzisyen o havuza atlarsa çok büyük yanlışlıklar yapabiliyor. Ve onlara bu yol göstermeyi de yapmak lazım ki Takın. ülkedeki müzik sektörü gelişsin. Yani müzisyenler ne kadar bilinçli olurlarsa müzik sektörü de o kadar başarılı olur bence aslında. Çok e, eskiden bunlar hep el yordamıyla bulunuyordu. E, tabii, tabii tabii. Şimdi artık böyle bir şans Ama var bu, yeni müzisyenler için. Böyle bir şans var. var. Aynen evet. öyle. Peki arzu şeyi merak ediyorum. Yani bizde Türkiye'deki müzik eğitimi hani batıya yakın diyebilir miyiz? Ee, yani konservatuvar eğitimi anlamında mı? Hem konservatuvar hem senin söylediğin gibi daha çok hani hmm. business tarafı belki. Yani business tarafı i̇şte aslında oldukça olsun, şeyler olsun. Çok güçlü değil ama var yani Miyam da mesela iyi bir e, Miyam iyi bir bölüm. Orada çok güzel e, eğitim veriliyor. Hani özellikle de müzisyen olmayanları evet. da kapsayabilecek veya hani müzisyen olup da müzisyenliğin de farklı alanlarına gidecekler için ee, konservatuarlarda caz bölümleri yavaş yavaş açılmaya başladı. Bilgi vardı mesela bir yere. Ha Şimdi Bilginin müzik bölümü var. Evet, popüleritesi aynen. popüleritesi devam ediyor mu bilmiyorum ama. Bilgi, Evet iyi bir bölümdür. Orası da iyi hala. Yani var küçük küçük çabalar var ama hani böyle bu genele yayılmış veya hani çok... Hani özellikle meraklı olup bulmak gerekiyor bir parça şey. Yani bence biraz aradayız yani aradayız ortalarda gibi. bir yerdeyiz evet. daha. Okay. Daha iyi olabiliriz. Olabilir yani. mutlaka. Peki ondan sonra bir de Kadir Has'la alakalı bir şeyler hmm, var. Evet. Ya geçen sezon, geçen yıl bir böyle yarım dönem, bir dönem daha doğrusu yani iki dönemlik yılın bir döneminde şeyde Mimar Sinan'da bir ders verdim. Böyle biraz daha müzik sektöründe güncel gelişmeler gibi bir başlığa sahip olan bir dersti onu yaptım. O sırada da aslında şey çok sevdiğim bir arkadaşım hukuk fakültesinden arkadaşım Başak Baysal Kadiras Hukuk'un rektörü onunla böyle ara ara konuşuyorduk böyle bir şaka yollu konuşuyorduk aramızda geyik yapıyorduk işte ben işte bir ders yapalım beraber falan gibisinden böyle sektörle alakalı falan filan sen hukuk tarafını biliyorsun ya yani müzik tarafını biliyorsun ben hukuku biliyorum falan gibi Hep sonra şak şakayla başlıyor bu işler evet <gülüyor> böyle şey dalgasına muhabbetler sonra işte şey o Kadiras'a hukuk bölümüne, hukuk fakültesine rektör olunca e, dedik hadi yapalım. Geçen sene için konuştuk ama o sırada ben bu Mimar Sinan'ı kabul etmiştim. O yüzden geçen ya çok benim için çok zor olur bu kadar üstüde yapamam dedim. O sırada şey de devam ediyor İstanbul Üniversitesi tarafı da. E, bu seneye gelince şey İstanbul Üniversitesi'nde artık hani okey 3 yıldır aynı şeyi yapıyorum. Biraz değişiklik olsun. Biraz daha şey de gerekiyordu. Onlar da biraz uzağa taşındılar doğrusu. E, benim için çok zorlayıcı olacaktı Maltepe'de şu anda bölüm. O yüzden e, orayı sona erdirdim. E, güzel de bir sistem oturdu aslında orada. E, şey işte, Kadir As'ta hemen e, Kadir arkadaşımla konuştum. Böyle bir e, e, hadi yapalım diye şey yaptık, anlaştık ve Orada da hukuk fakültesi tabii hukuk geçmişimde olduğu için aslında hiç fena olmayan bir şey e, birleşme. Çünkü müzik de e, çok hukukla çok birebir iç içe bir alan yani. Ve çok ihtiyaç duyulan bir alan. Evet Mesela ve çok da için. iyi bilinmeyen de bir alan. Yani, telif hakları ama onun yanı sıra işte işin sözleşme tarafı, e, sanatçıların anlaşmaları falan yani çok... E, bir sürü sanatçı, genç sanatçı da müzisyen tanıdığım var ki çok böyle muzdarip oldular. Çok böyle gereksiz sıkıntılar çekler, yanlış anlaşmalara imza atmış olmaktan, haklarını bilmemekten dolayı falan. Ve şu anda özellikle dijitalleşen müzik dünyası aslında sanatçıyı, müzisyeni'nin eline çok daha fazla imkanlar, olanaklar veriyor. Ve bunu doğru kullanmasını bilen müzisyen için aslında şey, yani bundan 30-40-50 yıl önce... ...çok daha rahat sömürülebilen müzisyenler ki şahsen bildiğimde hikayeler var, şu anda hiç o kadar zor değil. Birazcık dikkat ederlerse kendi kendinin management'ını yapıp, kendi kendine o yol yordamı oturtup... ...işini çok güzel idare eden ve düzgün gelir sahibi olan çok müzisyen var gerçekten. Çok güzel. Çok önemli yani. Kesinlikle. Ve buna çok ihtiyaç var çünkü insanların yaşamlarını müzikle devam ettirebilme şansı tanıyor bu hikaye. Evet aksi takdirde evet, bir başka yerde bir gelir kaynağı sahibi olmaları gerekiyor. Ya bir de yani... müzik ve şey pardon böldüm. Yani müzik ve müzikten para kazanmak Hı -hı. çok farklı şeyler. Yani müzik yapmak, güzel müzik yapmak Hı -hı. kesinlikle eşit değildir. Müzikten para kazanmak. Evet, yani bunda aslında doğru. müzik profesyonel olarak müziğe girmek isteyen herkesin çok bilerek girmesi lazım. Yani bu şey çünkü çok büyük hayal kırıklıklarına da yol açıyor. Hayal kırıklığına da yol açıyor bu. Hani şey gibi çok iyi müzik yapıyor, yıllarını vermiş, enstrümanını güzel çalmaya, iyi şekilde icra etmeye, tekniğini geliştirmiş. Ama onun nasıl paraya veya onu onunla nasıl hayatta kalabileceğini bilemiyor mesela müzisyen. Peki, çok abi, bir şey bilmiyorum. soracağım, çok pardon. Aa, bu çaba içine girmek isteyen. Aa... Bir şekilde illa seni bulması gerekmiyor tabii ki. Tabii canım bir sürü insan Aa, var bununla. Bu nasıl bir mecrada bunları bulacaklar? Nereden mesela bunu bir bu ilişkiye çok, kuracaklar? Bu zor soru. Zor mu? <gülüyor> yani şöyle aslında şu anda yine sosyal medya üzerinde mesela e, müzisyen e, avukatlığı yapan çok insan var. Keza başarılı müzik menajeri arkadaşlarımız var. Yani aslında birazcık... E, ilgisi olan birazcık araştırıp karıştıran ki genelde şu anki gençlerin en güçlü olduğu taraflardan biri de o şey Hı -hı. hızlıca araştırıp karıştırıp bilgiye nereden nasıl ulaşabilecekleri bulmak evet. e, dolayısıyla biraz araştırıp karıştırınca aslında başarılı menajerler var başarılı avukatlar var müzik sektörüne şey yapan yardım eden e, okullarda bölümler var gerçekten veya ders verenler var veya işte bizim gibi müzik profesyonelleri var 10 e, kişiden ya yani 10 kişiye soru sorsa bir tanesi cevap verse oradan bir yol bulabilir yani ee, ama evet yani şey birazcık o araştırmayı yapıp hani bir ortaya böyle hey ben müzik yapıyorum diye atlamak ama atlarken de okey diğerleri benim Hani bir müzisyen işte duman çok güzel müzik yapıyor ben dumanı kendime örnek alıyorum veya Kerem Görsev çok başarılı müzisyen onu örnek alıyorum kendime e peki Kerem Görsev bunu kendi başına mı yapıyor birileri var yanında Hiç, hiçbir müzisyen hiçbir şeyi kendi başına yapamaz yani hiçbir şey olmasa solo gitarını çalıyor olsa onun bir teknik şeye bağlanması lazım bir mekanda çalıyor olması lazım bir şey o gitarı birinin bir sektör, yapıyor olması lazım diyor. mesela yani dolayısıyla bu bir sektör Ve insanlar birlikte yapıyor bunu. Dolayısıyla o sektörü de unutmadan bunun bir iş olduğunu ve o işi tek bir kişinin, sırf müzisyenin değil müzisyenlerle birlikte bir sürü başka insanın da yaptığını bilerek okey bu kısmını kim yapıyordur, bu kısmını kim yapıyordur diye biraz düşünüp aslında o şeyi peşinde koşanlar çok rahat bulabilirler yani. Yani söylediklerin çok doğru. Geçenlerde bu Baz Lurman'ın yeni Elvis filmini seyrettim belki seyretmişsindir sen de. Bir türlü izleyemedim izlemem lazım. Yani menajerinin yapmadığı sahtekarlık şey yok. Adam bir kere bile yurt dışında konser verememiş. Hmm, Neden? Menajerin pasaportu yok. Çok iyi. Bir ya. kere bile Amerika dışına çıkamamış adam konser vermek için. İşte. Yani neler, onların bile başına neler geliyor. Tabii. Evet. Peki. Bir Peki, müzik arasında. Verelim. verelim. Beşinci parçaya geldik. Hmm, evet. Bir klasik. Evet. Klasik ama çok güzel bir yorum Çok değişik güzel. Yakın zamanda çıkmış bir albüm bu arada bu. Ee, şey, hadi anlatayım hemen bu bu yaz İstanbul Jazz Festivali bitirdikten sonra işte demin bahsettim Montreux'a gidelim falan diye plan yaptık arkadaşımla, Montreux'a gidemedik ama North Sea Jazz Festival'a gittik ee, oraya da ben ilk kere, Montreux'a gitmiştim bir kere o yüzden onu gözden çıkardım ama North Sea'ye gitmemiştim, North Sea Jazz Festival Rotterdam'da, Hollanda'da ve gerçekten muhteşem bir jazz festivali yani muhteşemliği de kurgusundan kaynaklanıyor, böyle 15 tane salon bu salonlardan iki tanesi 10 bin kişinin üzeri kapasiteli, 5 wow. ee, tanesi işte 4000 üzeri kapasiteli veya 4 bin civarı kapasiteli, işte diğerlerde böyle 500 kişilik küçük salon da var yani ve her an durmadan, yani bazıları açık hava mekanlar, küçük böyle meydan gibi bir yerde koymuşlar sahneye müzisyen çalıyor falan ve her an her dakika üç gün boyunca 150-200 civarında sanatçı çıkıyor yani işte her akşam bir 50-60 sanatçı çalıyor. Of, of bir curcuna yani. El, i̇çeride de işte 30-40 bin kişi var. Belki daha fazla 50 bin kişi var. Tabi Hollanda farklı bir örnek. Onun detayına gireriz isterseniz. Istersen. Sonuçta e, 50, 56. festival mi ne? Yani düşünün ki ne Tabii kadar büyük zamandır yapılıyor. Şey Ülkede o gelenek var yani. Neyse orada çok başarılı iki grup seçtim. Şimdi sıradaki iki parça yani bu parça bir sonraki parça da. işte orada seyredip de çok sevdiğim e, iki tane ekip. Ladies'i e, Amerikalı bir caz soul e, şarkıcısı. Çok başarılı bir isim. Hollandalı Metropol orkestrasıyla e, çok güzel bir Nina Simone e, tribute kaydı yaptı. Bu e, büyük orkestra, bu Metropol bu arada caz big band ile klasik orkestra formatını içinde aynı anda barındıran e, özel bir ekip. Yani aslında Kesin. ne bir klasik müzik orkestrası ne bir caz big band'i ikisi birden. O yüzden muhteşem aranjmanlar yapıyorlar. E, ve çok, çok güzel bir kayıt gerçekten bu. Ladies'in bu kaydı şey, e, albümün adını hatırlayamadım şimdi de. Oradan My Baby Just Cares For Me'yi seçtim ben. Atilla, sen dinledin mi bunu? Ben dinlemedim Dinledim. daha. Şahane bir parça ve şahane bir yorum. Hakikaten Evet. evet ben sakladım dinlemedim. <gülüyor> program istersen. <gülüyor> Albüme mutlaka bir kulak evet. kabartın sonra. Evet. It feels good. My baby don't care for shoes, my baby don't care for clothes, my baby just cares for me, my baby don't care for cars and races. I don't play says Beyonce is not his style Not even Halle Berry's world Something he can't see My baby don't care Who knows it mm. My baby just can't. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harun Dizer bu akşamki konuğumuz programda son hızıyla devam ediyor. Güzel müzikler eşliğinde tabii ki Harun'un seçtiği müzikler eşliğinde. Ee, şimdi birazcık ta festivale ben gelmek istiyorum. Çünkü aklımızda birkaç tane soru var. Yani Harun'u bulmuşken tabii ondan daha iyi birisine sormak mümkün değil bu soruları. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi ben hep şeyi merak ediyorum... Bu festival programları nasıl oluşuyor? Yani nasıl bir hani film festivalinin bir teması olur, jazz evet. festivalinin böyle bir şey var mıdır? Yoksa hani lojistik denk gelmeler mi ön plandadır? Biraz bahsedelim mi bunlardan? Tabi zevkle. Ee, yani işte bizim İstanbul Caz Festivali'nin bir teması var. O da caz aslında. Ee, ama o en geniş çerçeve. O, o ikinci sorum olacak ha. bu Ve sonra. O, o, o da bir hani şey, bir yol gösterici aslında şey değil. Hani bir anayasa değil mesela bizim için. Yol gösterici. Ee, ve hani oradan yola çıkarak çok değişik yerlere gidebilen bir festival bizimki. öyle olmuş. Yani şöyle hatta söyleyeyim. İstanbul Caz Festivali'nin öncülü İstanbul Festivali. İşte İKSV İstanbul Festivali olarak başlıyor. İlk önce film ayrılıyor içinden, tiyatro ayrılıyor. İşte çağdaş sanat bienaller ayrılıyor. Ayrı ayrı etkinlikler. En son hatta en son İstanbul festivallerinde işte 80'lerin sonu, 90'ların başlarında işte İstanbul Festivali'nin caz günleri var. Bir de böyle işte Bob Dylan geliyor, yok efendim John Byers geliyor, işte başka popüler isimler geliyor, onların konserleri oluyor falan filan. E son kertede de 94 yılının, yani 94 yılı için 94'ten önce tabii karar verilmiştir buna. İstanbul yani Caz Festivali de ayrılsın. Klasik müzik ve o daha geleneksel taraf şeyde kalsın İstanbul Müzik festivalinde Güncel müzik ve sonrası, yani güncel müzik de caz ve sonrası da. İstanbul Jazz Festivali'nde devam etsin. Ve işte 94'te başlayan festivalde işte 96'da Björk geliyor. Yanlış hatırlayabilirim tarihle şimdi. Björk geliyor daha ilk yıllarında festivale. İşte Legends turnesiyle Eric Clapton geliyor. İşte Massive Attack Türkiye İstanbul Jazz Festivali'ne geliyor. İşte Deep Forest gibi böyle bir elektronik müzik dünya müziği grubunu dinliyoruz. İşte şey keza Dead can dance yani caz İstanbul Caz Fesifi bana gerçekten çok şey öğretti yani bir cazı öğretti şöyle bir yani anekdot anlatayım yani anekdotta değil de, kendi kendime şey ilk sene ilk katıldığım sene e, caz müziğiyle ilk kez bu kadar çok aşırı olmuştu. 95 yılında e, nasıl bir müzik ya bu falan anlamaya çalıştım İkinci katıldığım sene ya bu bir şeyler oluyor burada ama ne oluyor ben anlamıyorum bunu falan diye düşünmeye başladım bu sefer anlamadığımı düşünmeye başladım. Üçüncü sene heyecanla gittim çok iyi ya işte bu benim istediğim şey buymuş özlediğim müziği dinliyorum diye caz dinledim orada yani hani böyle hop pardon. Üç senede bir öğrenme süreci geçirdim ben mesela orada öğrendim yani cazın hani şeyin değişik boyutlarını klasik en klasik cazından e, şeylerden hani dönemlerinden en güncel işte kuzey cazına demin sohbetini bahsini geçirdik aramızda orada öğrendim ama bu festivalde aynı zamanda da çok ciddi bir güncel müzik damarı var. Ötesi, caz ve sonrası. Evet. Ve biz hep şeye de dikkat ediyoruz yani aslında. Yani neyse ona birazdan geleceğiz sanki. Programı evet. nasıl yapıyoruz? Ben onu söyleyeyim aslında size yaklaşık. Evet. Şimdi bir festival programı hiçbir zaman bir festival bittikten sonra bir sonraki programı başlamak şeklinde tam anlamıyla öyle başlamıyor. Aslında hep ee, ...kaç zamandır aklımızda, uzun zamandır aklımızda olan isimler var. Mesela biz bunu yapalım, o yıl çalıştık olmadı, bu yıl çalıştık olmadı. İşte 2024 için ben şimdiden bir takım gruplar için yavaştan yazışmaya başlasam... ...2022'de yapamadık, 2023'te müsait olmadıklarını öğrenmişim. 2024 için şimdiden mi yapsam falan diye böyle şeyler var. Yani aslında böyle e, çok otomatik süreçte olan bir şey değil. Ara ara önünüze birdenbire bir şey değil. Ama şu var esas... Bir bir kere uluslararası bir network içindeyiz. Festivaller ve işte sanatçı ajansları. Onlarla gidip uluslararası bu müzik fuarlarında, konferanslarda veya işte özel olarak ajanslarla buluşmak için gittiğimiz fuarlarda onlardan turne listelerini alıyoruz. Kimin önümüzdeki dönem ne, ne tür programlar yapacağını, sanatçıların gelmekte olan albüm bilgisinden işte şeyine, özel çalışmalarına falan bir sürü bilgi almaya çalışıyoruz. İkincisi kendimiz tabii ki sektörü takip ediyoruz. Türkiye'de insanlar ne yapıyor? Türkiye'deki sanatçılar yeni ne üretiyorlar? Türkiye'deki sanatçılarla yabancı sanatçılarla ortak buluşturabileceğimiz neler olabilir falan. Bunların üzerine çalışıyoruz. Dinleyici nelere meraklı? Müzik dinleyicisi, sırf caz dinleyicisi değil, Müzik dinleyicisi nelerin peşinde? Eskiden onun birazcık daha böyle kaynakları daha sınırlıydı onun. İşte plak satışlarına, albüm satışlarına bakılabilir, radyolara bakılabilir işte müzik yayınlarında kimden neden bahsediliyor ve onlar ne kadar ilgi görüyor veya bir takım anahtar insanlarınız olur onlara bir şeyler sorarsınız hmm. onlara bakalım bu mesela buna nasıl tepki veriyor deyip oradan bir şeyler çıkarmaya çalışırsınız. Harun eskiden sohbet ettiğimizde bir görgünle bir sohbetimizde galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk festival başladığında çok zor insanları buraya gelmeye ikna ediyorduk diyorum şimdi buraya gelmek için can atıyorlar. Hmm, evet. Evet, böyle Demin bir, bir şey demiştik zaten Türkiye'ye gelme konusunda. Evet, evet evet. Şimdi bu sefer insanları buraya getirmek daha kolay hale geldi yani. Çünkü tabii. İstanbul Jazz Festivalinde çalıyor olmak bile artık bir kriter olmaya başladı. Çünkü festivalin çok uzun soluklu olması, evet, dünyada da ses getirmiş. Montre deyince diyince hep herkes önüne iliklerken mesela İstanbul Jazz Festival'de bu kategorilerin içine yavaş yavaş Aynen, girmeye başladı. İsmi oturmuş festivallerden bir evet. tanesi ve bu uluslararası festival ağları içerisinde bizim de böyle güzel ve uzun yıllardır o da bir bizim Görgün Bey'in başarılarından biri o ICFO International Jazz Festivals Organization hatta ilk adı şeydi ICFO'ydu. E e e e e şey European Jazz Festivals Organization'dı. E yani oraya ilk o giren festivallerden biriyiz. Hatta kurucu festivallerden biriyiz bir, ne bir nevi veya ikinci sırada falan böyle. Dolayısıyla o çok güzel bir network'e kattı bizi. Ama şey yani çok iyi ağırlamamız sanatçıları, İstanbul'un bu anlamdaki güzel çizgisi, diğer etkinliklerde falan da yani şey öyle güzel bir şey oluştu aslında. Yani Türkiye İstanbul hani Caz müzisyenler arasında kesinlikle gelinmek isteyen bir ülke. istenen bir ülke. Onu çok net biliyoruz popüler zaten. Yani popüler oldu, evet. Ama hani şey cazdan öte güncel popüler veya farklı müzik türlerindeki sanatçılarında hep böyle sevdiği istediği de bir ülke aslında. Yani şartlar uyduğu zaman e, sevine sevine havada karıda geliyorlar yani. Nasıl iyi iyi mi bizim seyirci? Hani dünya festivalleri veya konserler bağlamında düşünürsen. Türk seyircisi Ya şey arabesk şey olacak ama yani mi tam seviyor Biliyor, ama sevmezse sevmediğimi... de böyle şey <gülüyor> biraz, e, öyle biraz çektiriyor yani. Çektiriyor. O zaman da hani veya şey o, o zaman da hiç böyle bir havada kalıyor ilgi. Yani çok güzel konserler düzenledik. Neyse ki biz biraz şanslıyız siyasetinden. Güzel hani bir sadık bir dinleyici kitlemiz var. Dolayısıyla kimsenin adını sanırım çok duymadığı bir ismi iyi bir isimse getirip de güzel isimleri seyirciye tanıttığımız çok oldu ama bazen de öyle oluyor ki çok iyi bir konser mesela bu seneki işte son birazdan dinleyeceğimiz Yom hmm. bu Fransız klarnetçi gerçekten muhteşem bir müzik yapıyor ama uğraştık uğraştık didindik ama o konser bence hak ettiği kadar satmadı Satın. üzücü yani o konserde olup da çok şey hissedecek çok şey kazanacak çok insan vardı Bağda ama kaçırdılar ama yani mesela oluyor. yani bazen dolmuyor ama dolduğu zamanlarda da şunu Ahmet sen de gözlemliyorsundur Böyle bir elektrik de oluşmuyor. Evet. Yani bazen öyle konserler Yani müzik çok iyi. Şey ya ama tutmuyor. Yani frekanslar ama mesela, tutmuyor. Bizim seyircinin oluyor. mesela şey klasiktir. Çok sevdiği isimler olur böyle. O isim bir kere gelir, bir daha gelir, tekrar istenir, yine getirirsin, tekrar dolar. Yani işte bizim klasik Marcus Miller. Şimdi hmm, çok öyle. Aldın yani. Ama Young Barber ek mesela. Keith yani da mesela Hiç öyle şey bir şey isim. Çok evet. geldi Keith evet, Yani altı kere falan gelmiş olmalı e, Keith Son yıllarda çok gelemedim ama. Öyle evet. isimler var yani işte bu insanlar bunu istemese biz kalkıp da boşta da olacak olsa da biz Olmaz, bunu getirelim diyemeyiz yani. Olmaz tabii tabii. E, yani. biz geçen akşam diki eve gittik o da muhteşem i̇şte mesela, bir. Aşketsan hani konseri. öyle bir isim o da yani. ikinci veya üçüncü. De, bir, üç, üç, bir, üç kere üç, biz getirdik bile. arada bir tane de bizim dışımızda bir ee, organizasyon gelmişliği geldiler, var. Evet. Evet, enteresan. Peki bir soru unutulmayacak konser. Hmm. Wow dediğin hani böyle herkesin içine işlemiş. Anlısı olan bir şey. Ya çok var öyle konserler. Çok var öyle yani. bir, şey. bir tanesini Ya Bir tane çok böyle ama tersten vuracağım bu sefer. E, unutamadığım bir konser böyle. Şimdi bizde de tabii bu sanatçı için yazışmayı yapmak yani booking yapmak dediğimiz şey çok böyle işin kritik bir noktası. Hepimizin böyle daha asistanlıktan başlayarak gelirken çünkü o programı yapıyor olmak ve onun için gerekli işi birebir pazarlığını yapmak, anlaşmasını yapmak onu yapabilmek demek yani. Ee, benim de ilk böyle booking yaptığım işlerden bir tanesi çok da sevdiğim bir rock grubu. Ee, şimdi hep rock gruplarından bahsettim. Bu adam da ne, ne, neresi jazzcıymış <gülüyor> <ya>. falan. <gülüyor> bunu diye. Adım çıkacak, olsun çıkarsa çıksın. Explosions in the sky diye çok sevdiğim bir grup vardı. Biz işte o festival direktörü Pelin, ee, ikimiz de seviyoruz o grubu. İşte 2000, kaç, 2008 mi, 2007 mi hangi festival, Tam programı yapmışız. Bir tane de böyle, birazcık da böyle bir alternatif şeyler de koymaya çalışıyoruz programa. Hadi bu grubu yapalım dedik. Hatta onun yazışması, ben yaptım, uğraştım, ettim, didindim, anlaştım, şu bu falan filan. Her şey çok güzel. Konser saati geldi, çattı, konseri izleyeceğiz. İçeride böyle ben de şeyim böyle, gururlu ve hazır ve heyecanlıyım, mutluyum falan filan. Babilon'daydı konser, eski Babilon. Çat kapıda bir şey oldu, bir problem, birileri haber verdi falan. Galiba o sade o konserde ben bakıyordum, aynı sırada başka bir konserde alıyordu o Pelin de oradaydı galiba falan veya tam hatırlamıyorum detayını. E, Biletix bizim işlerimizi yapıyor bilet satışlarını. Biletix'in sisteminde bir arıza olmuş ve kapıda bilet kesemiyorlar veya şey yapamıyorlar. Ve bir anda ben konserin başında kendimi gişede buldum. Çünkü yetkili birisinin <gülüyor> işte kesilen biletleri imzalamasını <gülüyor> mı gerekiyor? Bir şey gerekiyor böyle. Ve gişeye kitlendim. Ve <gülüyor> o konserin yarısını izleyemedim. Aynen. Ondan sonra o bilet satışları, yani kapıda alanların işleri bitti bitti falan tamamlandı. Ancak o zaman içeri girebildim. Ama çok büyük böyle üzüntüyle böyle o kadar şey yaptık dedindik. <gülüyor> Ama hayat gerçeği yani. <gülüyor> evet. Çok da güzel bir konser olmuştu. Onun dışında e, hatırladığım, yani işte evet kit birkaç konseri, ee, hep hafızamlıdır yani çok başarılı 2000 pardon 2000 değil kaç 97 veya 98 konser çok güzeldi sonra bu şey ee, bu Vista Tabii çok ilk geldiği evet, sene dinledi, çok büyük dinledi, heyecan evet. yaratmıştı. Ama onun öncesinde Tito Puente'nin mesela konserleri çok güzel geçti. Biz onda böyle bayağı açık havada dans ederdik yani. E, Herkes ayağa oldu, kalkar evet, böyle şey yapardı. Bu Gevesel Toft. Ee, yine Roxy'e gelmişti. O ilk geldiğinde o şey New Conceptions of Jazz diye bir albüm vardı. Ve o sırada böyle şey çığır açan bir tipti yani. O böyle şu anın böyle en genç yıldız, caz yıldızları gibi falandı yani böyle. Jacob Correa gibi bir adamdı o zaman o sırada geldiğinde. Ve bu genin müziği böyle bizi baya işte şey yani hem caz hem elektronik böyle hem böyle o elektroniğin yükselten grubu var. Hem de o caz buruşları bas, akustik bas falan var böyle. Aa diye çok etkilenmiştik ondan. Var yani çok konserre. Evet, kimler geldi kimler geçti evet. Vallahi, evet Bir parça arası verelim. Verelim. Yine buradan devam edeceğiz müzik konularında. Evet bu parçanın hikayesini dinleyelim. E, bu da yine biraz hani hadi şey yaptım diyelim e, artık e, kısa yolculuk yaptım diyelim. Yine e, North Sea'de izleyip de çok sevdiğim ama aslında çok iyi bildiğim bir isim Cory Henry. E, çok başarılı bir keyboardçu. Zamanında bir ara Snarky Papi'de de çalmış. E, ve muhteşem böyle yani tam bir caz, gospel, soul böyle sound'u olan. Çok da, enerjik, çok da güzel, Evet böyle, çok enerjik, çok yani, güçlü evet. bir keyboardçu. E, şey yani biraz da showman de bir adam yani. yani hani, ne bileyim bu şey... E, ileride böyle önemli talk show'lardan birinde e, Tonight Show'da falan böyle arkadaki müzik grubunu ha, yöneten kişi olarak görürsek Olabilir. şaşırmayalım. Onun çok böyle süper güzel bir parçası. Biraz da şey bir parça bu e, Black Lives Matter e, e, üzerinden giden Rise diye bir parça. Hep birlikte dinliyoruz. Korean and the Funk Apostles Rise. akşamlar laflı caz e, Atilla Ayge'nin organizasyonu yaptı. Ama parçaları sevgili Harun İzer seçti. Ben her zamanki gibi arada ahkam kesiyorum. <gülüyor> ahkam kesmek de zordur. Tabii. Peki bir soru geliyor o zaman. Tabi. 2023 caz festivalinde hayallerde neler var? En çok kimi oh. getirmek isterdin? Neler gelecek? Spoiler. Neler geleceğini ya, pek evet. Sormayalım da o kadar böyle hani Hayalde kimler vardı? Ya işte yani şey bizim işimiz zaten o hayali kurup sonunu gerçek etmeye çalışmak. Dolayısıyla e, hayal eşittir gerçeklik gibi bizde yani. yani e, şeyde öyle yani o bu hani şu anda olmayan bir sahneden bahsediyoruz. 2023 yılındaki İstanbul Caz Festivali ve 2023 yılında bu olacak. Yani işte inşallah böyle bir sıkıntımız bir şeyimiz olmazsa 30 yıldır 29 yıldır devam ediyor. Gelecekse 30. <gülüyor> yılımız bu arada. Dolayısıyla evet. bizim için önemli. Yemin şu anda bir şey yok yani ama işte Temmuz geldiğinde 2023 Temmuz orada olacak o. Böyle ilginç bir şey aslında. Yani olmayan bir şeyi böyle yaratıyor Yaratmak. olmaya çalışmak. Peki. Biraz da hayal satmak yani aslında promoter'lık, organizasyon yapıyormak o doğru. hayali insanlara şey yapabilmek yani. Peki hemen şeyi sorayım. Yani bir atıyorum 2023'ün Temmuz programı ne zaman belli olmuş oluyor? Ya e, Yani bizim aslında yılbaşının hemen sonrasında programı artık yavaş yavaş kapatıyor olmamız gerekiyor. 7-8 e, ay öncesinden tabii, her şey fix Tabii tabii şöyle bir şey var yani şimdi siz hani ilan ettiğiniz gün bitmiş olmuyor program. İlan ettiğiniz gün basın toplantısıyla ilan ediyoruz ya. Başlıyor. E, yo yo şu, şu anlamda ilan ettiğiniz günden atıyorum bir, bir ay önce bitmiş oluyor. Çünkü o ilan etmenin de bir süreci var veya 20 tabii. gün önce bitiyor. Çünkü şimdi tamam isimler tamam. Onların işte arada bütün basılı malzeme için veya görsel materyalleri toplanacak. İşte basın toplantısı için gerekli hazırlıklar yapı, web sitesi hazırlanacak. Şimdi sosyal medya hazırlıkları yapılacak. Ee, işte o görseller kesilip biçilecek atıyorum yani bunlar tabii şey hani 5 dakikada olmuyor veya arada o bilgilerin toplanması işte to basın toplantısı için gerekli hazırlıkların yapılması. Lazım. Bir sürü detay var yani siz o programı tamamlıyorsunuz ama tamamladığınız noktada o gün tamamladığınız gün zaten açıklayamıyorsunuz. O basın toplantısında insanlar davet edilecek, haber verilecek falan filan bir takım deadline'lar konuluyor. Dolayısıyla biz genelde e, kötü ihtimalle 20 gün öncesinde falan bitirmiş oluyoruz evet. programı. Yani aslında o noktada biliyoruz. Ha bazen tabii çok son dakika kalan detaylar netleşmesi gereken yani bir isim o gün o dakikada açıklayabilirsiniz falan filan ama yani biraz öncesinde bitmesi gerek yok ki. Gerekli bütün hazırlıklar işte bilet satış sistemi işte bizim PASO ile çalışıyoruz şu anda. PASO'ya o şeyler girilsin. İşte Garanti BB veya bizim yıllardır sponsorumuz sponsorumuza ona göre haber verirsin. Onların temsilcileri doğru tarihte katılacak şu bu falan filan. Dolayısıyla aslında bayağı bir süre öncesinde biz bitirmiş olduğumuz programı açıklıyoruz bir noktada ona göre de hazırlığını yapıyoruz evet, her şeyin. Evet, evet. Peki şöyle bir şey oldu mu mesela sanatçı gelmek üzere organizasyonlar yapıldı, her şey yapıldı falan filan. Sonra da bir ters ters. Her zaman olabilir. Her zaman. Onun bir yedeğini mi, yedeni bir şeyini, onun yerine bir şey böyle. Yani sanatçının yedeği olmaz yani. Şey diş fırçası değil evet. sonuçta <gülüyor> bu yani. <gülüyor> Hayır, şunun için Ama şey kalktı gelemiyorum dedi son anda. Özel evet. bir durumdan dolayı. Onu nasıl organize Evet, tabii o nasıl yapılıyor? Doğru. Yani şey kesinlikle. Yerine... Telafi oluyor yani bir şey hani ben biraz dalgasını şey yaptım evet, ama tabii. E, yani tabii şimdi şöyle bir durum var Eğer, oldu mu böyle bir şey yani e, çok, çok oldu canım iptal olan konser oldum. çok oldu ha, tabii ha. yani bizim şey bu sene de yani şey geldi mesela Narcis e, gecesinde Roberta Gambay'in çıkacaktı Açık mı tam oldu, o akşam covid pozitif olduğu ortaya çıktı ha, ha. yani şey bir, bir saat iki saat önce çıktı şeyi testinin sonucu ha, ha. sen gittin o konsere Gittim. ve çıkamadı sahneye biz de orada anons ettik yani ha. hastalandığı için sanatçımız çıkamıyor o noktada yapacak bir şey yok ama işte basın toplantısı civarında belli olduysa anons etmediysek o zaman da soru yok o zaman kendi içimizde ağlıyoruz Tabii. ama anonsumuzu artık olanla açıklamayı yapıyoruz veya Tabii. o sırada hemen hızlıca bir şey veya açıkladık iptal oldu. Ee, i̇şin niteliğine göre o tarihe başka bir konser koyabilir miyiz diye hızlıca bu, yeni bir şey bulmaya çalışabiliriz. Veya okey iptal olsun. Bir etkinlik eksik olabilir diyorsunuz. İşte toplamda bir festival söz konusu. Yani evet. festival iptal olmuyor. Onun işte bir doğru. konser iptal oluyor. Veya çok çok sanatçılı bir programsa, işte ön grupsa veya işte 3-4 grubun üst üste çıktığı özel bir geceyse mesela, o zaman onun yerine hızlıca başka bir şey koyabiliyor muyuz diye bakıyoruz. Yani bir hafta kala da yapılabiliyor bu değişiklikler. Mesela geçen bu sene bizim Jazz Festival'i değil ama Gezgin Salon diye bir festivalimiz vardı vakfın düzenlediği. Bizim bu salonu iyi sevenin festivali. Ee, etkinliğin iki gün öncesinde mi iki üç gün öncesinde yine bir sanatçı Covid pozitif çıktı ve önemli de bir isimdi Allam Kallem işte Deniz bizim salonun direktörü çok güzel de bir şekilde hemen başka bir alternatif isim buldu etmiş denk getirdi hemen onu koydular programa ve geldi o grupta gelemeyen grubun yerine yaklaşık aynı e, seviyede Kaline başka bir de. ismi üç günde ayarla. Bu biraz şans tabii. Ama tabii iyi ilişkiler. Hem hem beceri. Ve beceri. Tabii, mutlaka, mutlaka. Yani o, o deneyime sahip olmak, o iyi ilişkilere sahip olup ikna edebilmek, bir başka ekibin ajansını, onda hızlıca senin için bu çalışmayı göstermesi falan. Ve onun duanda imkanlarının bu doğrulukta müsaade olması. Aynen aynen. Tabii Zor iş ama yaptılar yani. yani. Ben, ya biz de, bizim de başımıza geldi olduğu ben, şeyler. Ben, ben, ben, ben, Peki Harun bu operasyonun arkasında kaç kişi var? Yani hmm. de veya Caz Festivali'nin yani arkasında? Caz Festivali'nin kemik kadrosu 3 kişi. Ee, festival zamana yaklaşırken böyle bir 6-7 ay öncesinde bir 4 kişiye çıkıyoruz. 3 ay kala böyle bir 15-20 kişilik ekip oluyoruz. Festival... Başlayacağı gün sahada herhalde bir 150-200 kişi, kişi çalışıyor oluyor ekstradan. IKSV'nde bu arada 80-100 arası bir kadrosu, kadrosu var. var. Ee, i̇çeride de hani o 80-100 kişinin bir kısmı diğer festivaller, işte biyenerler, yok Galiba efendim bir salon film, film, film festivali, festivali falan. Ya. Ama bir kısmı da kurumsal ekibler dediğimiz sponsorluğu bulan arkadaşlar, hmm. işte Tabii. medya ilişkileri, işte pazarlaması, finansı. Ee, i̇çeride de her festivalde olurken o festival için çalışan bir 40-50 kişilik bir ekip de var yani. Rahat böyle 150 200 250 kişileri bulduğumuz oluyor yani toplam kadro. Çok yani atıyorum mesela medya işlerini kendi bünyenizde mi yapıyorsunuz dışarı mı yaptırıyorsunuz? Medya kendi, kendi evet. Büyüyü. Yani medyası çünkü o biraz da Türkiye'de çok uzmanlığı az olan Ağlamak bir alan. Dolayısıyla Ağlamak. iyi bilen bir ekibe sahip olmak çok büyük avantaj. Doğru doğru doğru. Harun şey merak ediyorum ben hep. Şimdi bir takım işler yapılıyor burada ve iyi işler yapılıyor. Bunun okulu yok. Evet. Dolayısıyla Usta çırak ilişkisi aslında ilişkisiyle... şu anda var. Ee, sahne gösteri sanatları bölümleri var biraz. Şeyde bilgi de var mesela. Ha, bilgi de var. şey yapmadık. Ama hani okey çok da He. okulluk bir işte de değil tam de anlamıyla. Neticede usta çırak ilişkisiyle bu işler yürüyor. Aa yetişiyor mu arkadan gençlerden gelenler? Yetiştirirsek yetişiyor. Öyle Yetiştirir. diyeyim aslında. Var mı? Bu var. Bu şey kapatanlar. Yani sizden sonra ya biz bu işten hani biraz daha elimizi ayağımızı yavaş yavaş çekeceğiz. Bir 10 sene sonraki periyotta ama Arkadan gelen gözümüz kapattığımızda gözümüzün açık gitmeyeceği bir takım insanlar yetişiyor mu arkada? Onu yapıyoruz tabii çok ki. çok önemli ya. çünkü tabii. biliyor musun? Devamlılık tabii. için bu gerekiyor. Kesinlikle yani Oğustos'a çırak ilişkisi de önemli. Bizde zaten bu işte şeyden başlıyor. Bizim mesela jazz Festivali'nde de öyle bir sürü yani Görgün Bey zamanında rehberlik yapmış. Pelin bir önceki direktörümüz Pelin Opçin şu anda Londra'da. Londra jazz Festivali'nin başında. O da rehberlikten geliyor. Ben de sanatçı rehberliğe başladım bu işe. Bir sürü arkadaşımız da şu anda ofiste çalıştığımız bu tür böyle aslında sahada bir takım işleri yaparaktan evet. e, belli bir yerlere geliyorlar. Yani aslında gerçekten bir ustaçı ilişkisi söz konusu burada. Çok iyi şey. Çekirdekten yetişmek evet. önemli. Evet. E, ve bunu isteyen, seven, bunun peşinde koşan da insanlar var ve biz onları yakaladıkça e, yani işte görüyoruz bu sene işte festivalde çalıştık bir tane genç arkadaşımız var delicesine her şeye koşturuyor. Veya sürekli işte o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye ama şey usturupluca soruyor böyle rahatsız edici bir şekilde ama güzel bir şekilde işi takip ediyor veya fikir getiriyor mesela. Ama bakıyoruz bu ilgili. E, işi de koşturuyor yapıyor. Hani sırf lafta değil. Okey biz bunu geleceksene sene çağıralım bir tekrar veya gelecek biraz daha kapsamlı bir iş verelim bakalım bunu altından kalkabilecek mi falan diyoruz. Öyle geliştiriyoruz. Şan. Biraz daha biraz daha sonra bir anda ekibe katılıyor falan. Şan. böyle. Şan. Peki parçaya gitmeden son bir soru sormak istiyorum Ahmet müsaade edersen. Ee, bu, hep, hep şeyi merak ederim ya bu gelen sanatçılar işte büyük isimler hani hep duyarız ya işte sanatçı hmm. kaprisi. Evet. Yok işte yedi <gülüyor> şampanya olacak işte yedi buçuk meyhaş su olacak. Oluyor mu çok bunlar yani bu cazda sanki daha azmış diye neden söyle bir izlenimim var ama. Ya ...caz veya pop veya... ...başka bir rock vesaire... ...bu aslında şey... E, ...bir kere kişiye bağlı, çok kişiye bağlı bir şey... ...kaprisli sanatçı var, kaprissiz olan var... E, ...biraz büyüklüğe bağlı... ...bir yerden sonra bu kapris değil aslında... E, ...belli bir... ...yani büyüklüğün üzerindeki sanatçı... E, ...daha kalabalık bir ...ve daha yönetilmesi gereken bir... E, ...sistemle çalışıyor... E, ...o noktada da ince ince her detaya... ...dikkat ediliyor... E, yani nasıl doğru örneğini verebilirim? Şöyle hani Leonard Cohen gibi bir isim geldiğinde bu insan zaten belli bir yaşa gelmiş, belli bir ağırlıkta. Bir taraftan binlerce insan onu görmek, yani on binlerce insan konserine gelmek istiyor. Binlerce insan onu böyle gelip elini tutmak istiyor. Hani hediye vermek istiyor falan. E şimdi bunu yönetmek lazım. Bir de bu müzisyen bütün bu e, beklentilerin e, karşısında tek bir kişi olarak duramaz o zaman bir menajer lazım. O zaman bir işte asistan lazım. Bir tane o müzik grubunu kurup kurmak lazım. Müzik grubunun, gitaristinin davulcusunun şunun bunun tekniğinin mükemmel olması lazım ki ee, sahneye çıktığında da o binlerce insana gerçekten güzel bir müzik tecrübesi sunabilsin. Yani şimdi Nick Cave'i izledik bundan birkaç gün önce. E şimdi bu Nick Cave yani alıp gitarını şeyde Kadıköy'de rakbarda Bar'da şarkı söylemiyor yani hani On binlerce insan geldi oraya ve onlara güzel bir iş sunabilmek lazım. Yani mükemmel bir kalite sunmak lazım ve bunun bütün de, o zaman detaylara dikkat etmek lazım. Ve o çok kolay bir şeydi. Çünkü biz öyle hani bir günlük bir şey bir günlük bir şehir inşa ediyoruz ya yani 10 bin kişi geldi konsere. Evet. Kasaba yani bir tane kasaba. Hmm. Yemesinden, içmesinden hani o müziği duymalarına, sahnedeki performansa, sanatçının rahat edip de hani Kafası başka şeylere takılmadan o 10.000 kişiyle o iletişimi kurabilmesini sağlamaya odaklanması lazım o insanın. Hmm. Hiç kolay değil yani ben çıkmadım 10.000 kişinin karşısına hayatımda. Hani, Tabii canım o acayip bir şey. Hani, o kolay bir şey değil. O, o noktaya gelen insanların da buna hani, işine konsantre olabilmek için başka şeylerden arınması gerekiyor onun. Arındırılması gerekiyor ki o sahneye çıktı o işini o düzgün yapsın. Onun için de insanlar onu sağlıyor. Sağlıyor. Biraz gerekiyor yani kolay değil. O performans hiç kolay bir şey değil. Yani bazen bizde de müzisyenler böyle sahneye çıkıp işte iki şaklabanlık yap yani kimse öyle demiyor tabii ama hani sahneye çıkıyorlar böyle işte bir takım gösteriler, mösteriler ondan sonra milyonları götürüyorlar. Değil yani onu yapabilmek de çok büyük bir yetenek. O binleri, on binlerin karşı çıkmak da başka bir yetenek. Hani sırf böyle en keskin notayı en mükemmel şekilde basmaktan bazen öteye giden şeyler de var. Performans yani. Kesin, kesin. Büyük evet. bir enerji var çünkü Acayip, orada. Tabii, o enerjiyi yani, de aynen. yakalamak için hakikaten Harun'un dediği doğru yani müzis, bütün yani, her şeyini arındırmak lazım bu evet, yani, hale getirmek için. Ya 30 kişinin karşısında müziğinin en, en rafine şeklini mükemmel çalan müzisyen de yaptı aynı derecede değerli tabii ki ama onu yapmak bir yol yordam gerektiriyor. 10 bin kişinin karşısına çıkmak başka türlü bir yol tabii, yordam tabii, gerektiriyor. Tabii, bir paket hani, ya. Yani, evet. Dediğim gibi hani sadece Sadece müzikle de olmuyor. Sadece şovla da olmuyor. Evet, hepsi, tabii, tabii. hepsi bir arada evet. olması lazım. Evet. Evet. O zaman bir parça arası vereceğiz. Verelim. Bu parçanın hikayesi. <gülüyor> Aa, bu şey. evet, dinlemiştik biraz evvel. Aa, Yom. Evet. Yom evet. Evet. Çok güzel bir konserdi. Hadi uzatmayayım şimdi. Ee, çok güzel konserdi. Çok güzel müzikti. Belki şimdi sizde de dinlenen insanlar da bir dahaki sefere geldiğinde güzel dolu dolu geçer konseri. Süper. Ee, bu akşam şanslıyız. Ee, bazı misafirlerimiz geldiğinde ee, onu konuşturmakta biz zorlanıyorduk. Harun'u <gülüyor> susturmakta zorlanacağız. Kusura bakmayın. Çok düştüyse. <gülüyor> en sevdiğimiz konuk. En sevdiğimiz evet, konuk. Tamam o zaman Yom'dan geliyor. Yom. Ancestors Dance diyoruz. caz dinleyicileri sevgili Harun harika bir söyleşi yaptık. Çok böyle sular gibi aktı. Evet, Vakti nasıl geçtiğini ya. anlamadık. Ha, teşekkürler. Ha, Harun da bizi kırmadı bugün geldi. Yarın seyahate çıkıyor. Daha gidip eva bavuluyor bıçak. Evet. Onu da hallederiz. <gülüyor> hallederiz. <gülüyor> ee, şimdi biz programların hep sonunda gençlere buradan bir şeyler söylüyoruz. Gençlerin kafası kesik tavuk gibi dolaştırmasını istemiyoruz. Okudukları okulun haricinde, aldıkları eğitimin haricinde bir takım hobilere yönelmesini, meraklarının olmasını ve bunların peşinde koşmalarını istiyoruz. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Senin bütün bu serüven. Ee, buna gelmeden evvel Genç Caz albümü var. Hı, evet. Bununla ilgili bir girelim. Arkasından gençlere neler diyeceğiz. <gülüyor> Tabii. Ya genç Cihaz bizim festivalin çok böyle gurur duyduğumuz projelerinden bir tanesi. Ee, 20 yıl önce başladı. Ee, ve şey aslında bir konser serisi gibi başladı biz işte. Ne zaman oluyor? 2000, işte 2000, yok 90, 90, 2002. 2002'de başladık ve aynı şeyde, e, hatta o sırada Pelin'in direktörlüğü, Pelin direktörlüğü tam o vakitlerde başlamıştı. İşte beraber ben de ya onun o yardımcısı asistanıydım ve şey işte böyle bir birazcık daha Türkiye'den müzisyenleri teşvik edecek, genç müzisyenleri teşvik edecek ne yapabiliriz falan diye düşünürken böyle bir şey yapalım dedik ve yarışma yapmayalım dedik bir seçme yapalım dedik aslında genç yaz bir seçme ee, genç müzisyenler demolarını kaydediyor eskiden 2002'lerde 2000'lerin başında daha zordu şimdi daha kolay kayıtlarını yapıyorlar bize yolluyorlar oradan işte 20 tane mi 30 tane mi kaç tane kayıt geldiyse bir seççi kurulumuz var onlar dinliyor ee, müzisyenler de var, müzik eleştirmenleri vesaire de var içinde dinliyorlar ve şey yapıyorlar ee, işte 10 grup seçiliyor 10 grup bir değerlendirme konserine çağrılıyor, 6 tanesi de festivale katılmaya hak kazanıyor ee, geçen seneden bu yana da bir de şey yapmaya başladı bu albüm yapmaya başladık bu da asla sağ olsun rahmetli Mehmet Ulu, bugün selamlar programı oldu ona da bir selam yollayalım buradan Mehmet Ulu'nun e, adına kurulmuş bir fon var, kardeşi Ahmet Ulu e, yönetiyor Mehmet Ulu Fonu desteğiyle bir kayıt projesine de dönüştürdük. Yani seçilen 6 grup sadece festivalde konser vermiyor. Aynı zamanda festivaldeki konserlerinden sonra 2 yıldır Babacım ile çalışıyoruz. Stüdyoda çok güzel bir kayıt kayıtlarını yapıyorlar. Bir tane özgün parça. Kendi eserleri olması gerekiyor. Evet. Onun kaydını yapıyorlar. Onu da Sony Müzik İşbirliği ile 2 yıldır bu sene de Sony ile çalışıyoruz. Bir dijital albüm olarak yayınlıyoruz. Gurur duydum çok ya. Yani. Evet Müthiş. çok evet. Biz geçen sene baya bir parça çaldık var. Ee, gerçekten de yani şey, genç caz zaten hani bizim caz müziği alanına bir sürü insanı Kazandırdı diyeceğim ama hani tek şeyi kendimizde bulmayalım diye düşünürüm. Yani gel girmelerine daha çok görünür olmalarına vesile, vesile. olmak. Aynen. Aynen. Kolaylaştırıcı oldu. Onu da evet. çok kolay, kolaylaştırıcı. Çok, çok Çok böyle anladım. tam anlam veremediğim bir tabir o kolaylaştırıcılık <gülüyor> ama güzel bir laf yine de. Sonuçta biz de çorbada tuzumuz oluyor diye düşünüyoruz. Biz biraz tuzumuzu arttırmaya karar verdik. Ee, bu Mehmet Ulufon'un desteği işte Sony Müzik ve Baba da katkılarıyla. Ee, geçen yıldan bu yana bu kayıda devam ediyoruz. Bu sene de 6 grup aslında seçildi. Bir tane solo piyanist bir arkadaşımız vardı onu da çok beğendik. Hadi o da 7. bir kayıt olarak girsin dedik. Eğer hiçbir sorun çıkmazsa bazen yine işte bu telif konularında bazen sorun çıkıyor. Geçen sene 6 grup olacaktı. Bir parçanın meğersem anonim değilmiş, telifli bir esermiş. Anonim bir parça olduğunu an Telifini bir türlü çözemedik. O parça eksik kaldı ama 5 parça çıktı o yüzden. Bu sene işte kısmetse 7 parça, 7 parça olarak parça çıkaracağız. Yani. Böyle bir genç caz albümümüz var. Evet. O da çok ayrıca da gurur duyduğumuz bir şey. O gruplarda gerçekten umarım devam eder ve hani şey her grupta devam edemiyor. Yani sonuçta genç cazdan geçen bütün müzisyenler de müziğe devam etmedi yani sonuçta. Tabii ki doğal olarak. E doğal olarak evet. Yani Aynen. Aynen. ama umarım güzel sonuçlar da çıkar ileride diye umduğumuz bir şey. Evet, ileride çıkarsa e, Türkiye'nin şartlarından dolayı belki de biraz bu iş ertelendi. Çok devam evet. edemedi insanlar. Evet. E, Müzisyenlerin çok zor günler geçirdiğini biliyoruz. Tabii bütün sanatçılar zor günler evet. geçirdi. Ee, ama bu işin devamını getirmek çok önemli. Böyle bir şeyin devamının olması sektöre çok şey kazandıracağını tabii düşünüyorum. Yani, kesinlikle. Tabii, tabii. Değerli yani. Ne diyelim gençlere peki? Vallahi yani şey hani bu bağlamda şey bilmem ki çok da kolay bir şeydir. ya Bin bir türlü şey söylenebilir yani ben aklıma geleni söyleyeceğim ama başka bir, bir sürü şey de söylenebilir. Ama şey yani bir şeyde başarının sırrı bence e, çalışmak ve azmetmek. Ondan sonra da işte uğraşırsanız bir şekilde oluyor. Vazgeçmemek. Vazgeçmemek yani asılmak, şey yapmak. O asılınca çünkü şans da geliyor. Yani yarısı aslı söylemek lazım ama yarısı da şans sanki. Yani veya en azından ee en kötü ihtimalle yarısı şans, belki daha azı şans ama hani o şans da geliyor. Yani başarı varsa, uğraş varsa, çaba varsa şans da geliyor zaten. Dolayısıyla azmetmek ve asılmak önemli bir şey. Bir sürü müzisyen dostumuzdan da ben bunu görüyorum. Yani ta ben işte festivale tıfıl asistan çırak olarak girdiğimde beraber başladığımız ve işte biz yurt dışında konser nasıl veririz işte güzel müzik yapıyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz falan diyen arkadaşlarımız şu anda bir sürü uluslararası arenda güzel işler yapan Türkiye çapında adları duyulmuş büyük projelere imza atan veya işte Türkiye'nin en önemli müzisyenleriyle beraber çalan kendi albümlerini üretip yurt dışına giden falan bir sürü insan var öyle tanıdım. Hep şey başladık yani aynı yolda aynı gençlikte başladık ve şimdi 15-20 yıl sonra ne güzel yerlere ya geldiğini ya, ya, ya. görüyoruz. Adam demiş ki Allah'ım demiş bu milli piyango bana çıkmıyor <gülüyor> demiş ki önce bilet alman lazım işte evet tam o yani bilet alma başarısını göstermek <gülüyor> gerekli <gülüyor> evet, aynı. Son parçayı Türk evet, yine geçen yapıyoruz. sezon başladığımız geleneğimiz bu sene de tabi devam edecek ee ama yine istersen senden alın Mahurum aslında ben daha çok Türkiye'den sanatçı koyacaktım da biraz şeyime boşluğuma geldi hızlıca hazırlarken aa bir tane vermiş dedim çünkü yani çok güzel şeyler çıkıyor gerçekten son dönemde genç müzisyenlerden ee, bir tane yeni bir grup duydum e, dinledim ve çok hoşuma gitti ee, 2022 yılı çıkışlı bir tekli bu ee, şey ekibin adı Kedi Uyanıyor Kedi ee, Uyanıyor Birkaç tanesini tanıdığım Can Koçlar trompette grubun başına o çekiyor anladığım kadarıyla. Ozan Deniz Özel alt saksafon, Ekin Özek tenor saksafon, Öykü Damla Gözel tuşlu çalgılar ve Barış Ofluoğlu kontrbas. Böyle güzel bir ekip, Ankaralı bir ekipler anladığım kadarıyla. Tek tek hepsini tanımıyorum ama A Night in Ankara ismini verip Kedi Uyanıyor ismini Türkçe grup ve... Rebirth Control gibisinden de böyle biraz e, ne demek lazım hafif tartışmalı, tartışmalı bir başlık evet, üzerinden evet. giden çok ilginç Aynen. güzel bir parçaları var ee, diğer parça çok güzel visual thinking da vermişler onu isterseniz dinleyelim peki dinliyoruz peki harika bir program oldu çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim bize vakit ayırdın evet, çok teşekkürler Arun ayağına sağlık ağzına Aa, sağlık evet. Sağ keyifli bir program oldu evet üçüncü sezonun ilk programı ilk programı oldu. Ne yakışır bir program oldu. Evet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Sev. Ben atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy da laflayacağız.